...konuşabilmesini sağlamak ve daha detaylı konuşması gereken şeyleri e, tartışabilmesini sağlamak. Sadece biz değil. Yani Bütün büyük şey... meclisler. İkincisi bize sağlam biçimde... E, ...bilgi iletebilirleri, iyilik üstünden mesela... ...bilgi iletebilmeleri için takım kanallar açmamız lazım. Yani insanlar kurula daha detaylı fikirlerini ve projelerini iletebilmeliler. İlla da toplantıya gelip toplantıda birbirlerinin üstüne atlayarak bir şeyler söylemeliler lazım. Tamam, mantıklı. Yani kafamda bunlar vardı... Hmm. E, yani, bu arada söyleyeyim, Eylül'ün niye sürekli konuşuyor. Üç yıldır ben bir uluslararası bir uh, organizasyonun yönetim kurulundayım. Bir sivil toplum kuruluşundayım ve tamamen uh, online bir altyapıyla çalışıyoruz biz. Adı ne? Eylül Doğral'deyim. Uh, Çalıştığımız kurulum transformativeworks.org Ne? Transformative Works. Transformative uh, Amerika tabanlı bir kuruluş bu. Bu hayran kültürü, fan kültürüsüne çalışıyor. En, hmm. yeah, o, tamam, tamam. Şey. Çok aynı ayrıntı ya. Ama şey, yani... Uh, İşler yürüyor o şekilde. Evet düşünüyor. ya bunlar bizim kafamızı dağlara taşlara vurarak 7 yıl içinde öğrendiğimiz deneyimler. Toplantıda tamam. hani nasıl insanlara efektif biçimde bilgiyi alıp Tamam bunlar önemli, yani. önemli. Tabii canım burada hepsinin mesela duyurulması lazım. Kesin oradan evet. işte şu karar alındı bunlar yapın dedi. Dedikçe herkes zaten bir şey yapacağız. Şimdi bir şey diyeyim onu onu söyleyeceğim birkaç kişinin de notu olduğu için şey, şey olurum. Bizim yani... Bu toplantıların to, e, bir şekilde var olan bütün toplantıların kayıt altına alınmasını ve o da bir envantara dönüşmesi. En azından bizim kendi gelişimimiz için mi yoksa bunu e, lanse mi edeceğiz? O kısmı bilemiyorum. bilemiyorum yani onun nasıl lanse edileceği. Bence açık var. olması lazım. Abi. Bence de tamamen açık olması lazım ama mesela o görüntü... E, en son toplantıyı çektik, mesela Kerem'in söyledi, ''Abi bunu hepsini yayınlayacak mısın?'' Hı hı. dedi, çünkü sarhoşumuz var <gülüyor> Bence dedi, yani ben, ben, ben kendi kişisel fikrimi söyleyeyim, ondan sonraki diğer arkadaşlar da kişisel fikirlerini söyleyecek. Ya bu böyle çok ulaşılabilir bir, efendim, bir, bir yerlere değil de işte Archive Org falan gibi, adam gibi, arşiv oluşturacak. Ben o onları bilmiyorum. Ben onlar o konuda biraz şeyim yani. Bu konuda şimdi Kerem o savaşı oradan ayıkla anlamında bir şey söylüyor? Yok, ama, gerekir mi? Gerekir ha. mi? Yani yoksa yapacak mısın? Aslında bana sadece soruyor, yapacak mısın? Yapacağım desem bile sadece kaygısını söyledi, yürüdü gitti yani hani mevzu şey, şey değil mesela ama e, bu bu durumların konuşulurken, edilirken her şeyin kayıt altına alınır. O kayıtların da olduğu gibi yayınlanma taraftarıyım. Kendim. Olduğu gibi yayınlama taraftarıyım. Çünkü herkes gelsin, ulaşabilsin. Ne konuşulmuş, ne edilmiş, ne yapılmış, kim ne söylemiş. O isim olarak yazmak zorunda de değiliz. Yani isim olarak yazmak zorunda değiliz, onun da yöntemleri var. Şey... Aşağısı bunu söyledi, ben bunu söyledi, Cem bunu söyledi ama ismin kendisi de olur. Ben görüntüye de uzak birisi değilim. Ya bir kere birlikte de edemeyiz evet, pratikte evet. onu söyleyeyim. Oo, o o imkansızlıkta <gülüyor> ama şöyle bir şey var şimdi başta toplantının başında toplantı her şeyi kaydedecek diye zaman zaten kimsenin bir itirazı herkes okeyse o oluyor. Şimdi evet. orada kamera aniden duruyordu zaten. Oysa orada kendi kendisinden dekbir ediyor oluyor. Bizden böyle bir kararı bence biz vermemiz gerekiyor. Evet. kararı. Topluluğun vermesi gerekiyor, hep beraber vermesi gerekiyor. Yani, ya o toplantılar için. Yani o toplantılar hayır, bence bunların da kaybolması lazım. Ve bu kayıt olup olmamı yani kayıtların yayınlanma kararını toplu bırakabiliriz. Topluları yani on, çünkü sonuçta ben toplu olmasam bu kaydın benim için değeri var. Ama archivermek yani, için de muhakkak kayıt altına aldım onu. Onu zaten istiyor. alalım. Ama Onlar yayınlanmayı var. da toplu karar versin. Okay. Ki bence yayınlanmasına karar verecektir toplu. Ve yani farklı bir şey çıkacağını hiç zannetmiyorum. Yani. Montaj, bıçak falan hiçbir şey kesmiyor. Hiçbir ben... şey kesmiyor. Yani sadece yani bir kişi kendiyle ilgili çok özel bir şeyi açıklamak durumunda kalırsa okay. orada kaydı durdurursun yani. Ya, ya da yani o senden özel olarak yüceler. Oradaki savaş arkadaş yani benim çıkartır mısın dediği zaman. Yani çıkarmakta bir sakınca yok. Hani böyle bir problemimiz yok. O zaman şey yani yani şeyin şeffaflık adına diyelim daha sonra düzgün yazarız. Arkadaşlar kim not alıyor Birini bir kişi... Valla sen şey... dijital bir şeyler var hem de al. Yani. Vardır senin yanındakisi. Nasıl tahmin? <gülüyor> yani tamam ilk aldığınız <gülüyor> karar bulsunuz. Kayıtların yayınlanması. Yakında getireyim mi? Her Yok kayıt altına alınmış. Toplantıların aletim. var onu oradan uzatabilir misiniz abi aşağıda? Kayıt altına alınması. kim Yani yayınlanması için önerim şu. Ee, Bayri dediği gibi şey olmalı bence ee, yani çok ulu ortaya yaynamasından yana değilim ben ee, bence bir link verilir İsteyen bunu indirir yani ne konuşuyor merak ediyorsa indirir dinler. Bu evet, kadar. Yani oturup yani Facebook'a video koymanın bir anlamı zaten yok. Zaten. Yani bunu söylememin nedeni şey yok, zaten onu o da sarhoş da. arkadaşı da söylememin nedeni Şeye izin vermemekti yani yoksa şeyi gizlemek değil ha yani, biz neyse koyacağız orada bir sorun yok da. İnsanlar işte gel bu oradan bir sürü şey çıkacak. Yani, o adamın adına da kötü olacak vesaire gibi şeylerden. Yoksa hepimiz yok, şeffaflıktan neyse de, de, böyle derler. Ya ben o var şey bir de o, o kişi şimdi o gün kendi farkında değil yani bir sürü nedeni var yani. Yoksa hepimiz zaten şeffaflıktan yana Orada hiç şey bir şey yok. Yani şeyden ara toplantılarda yani bizim kendi toplantımızda bunları yayınlayalım demiştik de bir şeydi. Yani muhtemelen çok daha detay şeyler konuşacağız ve yani bizim şimdi de aslında herkes nasıl görüyor ben biraz merak ediyorum. ben benim bu kurulu görmek için diğer büyük kurulun isteklerini yerine getirecek ve işleyecek ve destek olacak bir egzekütif komite kurma burada olarak görüyorum. Yani biraz da başlangıçta bazı konularda işleri hızlandıracak, yön verecek. Hani bak böyle bir şey yapılabilir önerecek Bir takım alt kuracak yani tamam. Belediye konuşan biz olacağız ama aslında yaptığımız iş bir tür aracılık ve Aynen. Yani. Aynen. organize etme şey. iş. Aynen öyle. Ama ben ya, zaten bunu, bunu eğer biz yapıyorsak yani böyle bir kafayla gidiyorsak şeffaflıkla gidiyorsak yapacağımız iş tamamen aracılık olmalı. Evet. Bu iş çok keyifli bir iş olmamalı yani. Hani, Yok bu iş. Bu iş, iş yani o, onu anlamak hmm. lazım. Bu bir iş olmalı, rutin bir şey olmalı, yapılacak şeyleri olmalı. Öyle yapılmalı ya, yani. Mesela 50 kişi geldi, 50 kişide karar alabilirim. Karar alabilir miyim? Arkadaşı Yani böyle küçük evet. durumu e, var. Evet. <gülüyor> Harika etmez, evet. daha parayın. Evet, yani zaten ondan hani ilk toplantıda hani ben 9 kişiye de aslında ulaşması hakkında fazla olur mu falan diye korkmaya başlamıştım, Yani şey çünkü sunuyor arttıkça karar verebiliriz, öyle yaşıyor. Aynen öyle. 9 kişi olduğumuza göre 5 5'den e bir dönüyor. fazlası zaten toplanabilir. Hatta 5. E evet. toplanabilir. Evet, 5 toplanabilir. Bir <gülüyor> de şimdi 8'e ineceğiz. Yine 5 beş olacak. 5 önericem. Yani. Ee, şey ha onu soracaktım o arkadaş hangi arkadaş? Cemil. Gelmek Cemil mi aslında ha, Cemil. arkadaş? Ee, yani gelmek istemedi mi? Nur yani, bana ayrıldığımızı da bak hisseler bir takım bir şey yani bir takım işler çıktı gibi bir şey söyledi. bir, yani bir, bir şey. tavır falan değildi değil bu yani sadece. Anladım kızı tavır değil bir takım başka işler çıkmış. İstiyorsanız arayıp bir konuşabilirim onunla yani. Forma tamam ben öyle derim ya. Şey, daha iyi olur tüm benim. Tüm arayınca diye. biraz şaşırır çünkü kimse <gülüyor> reaksiyonu tamam. oldu çünkü şey. tamam, tamam, tanımadığı için. Tamam. Onla ben konuşurum o zaman. Hı -hı. Ee, biz peki ne, şeyi e, nasıl bir formda götüreceğiz bunları? Sözlice hemen yani ben biraz şey böyle Panik yani e, şey yapmak tık, tık, tık, istiyorum, e, yani mesela şey. bu hafta için bir şey yazdım ama kimse, herkesinize alışmıyor. Yok yok, okuduk onu da. Aha, yani. Biz mesela nasıl işte nasıl konuşacağız, nasıl tartışacağız? Çünkü dallanıp budaklanabilir ve şey mesela bir limit, bence bir zaman limiti olmalı. Hepimizin evet. belli bir şeyi var. Yani evet. iki saati geçmemeli bence ee, mesela. Yani çok şey, bir yani. önerebilirim bir de. Mesela herkes sırayla yorumunda bulunabilir. Birbirinin üstünde... Yani, yani biraz doğaçlayalım. Evet. E, gerekli olduğu yerde sisteme sokalım. Yani bence şey olabilir. Sık iş uzadığında bunu yapmaya başlayalım. Aynen. Yani her zaman aynen. Bence aynen, o aynen. Doğru. Yani doğaçlamayla evet. başlayalım. Çünkü bir ritim evet. tutturabiliriz. Hiç gerek olmayabiliriz Ama sisteme. Ama size önerim büyük toplantılarda bunu kesinlikle uygulamamız. Aynen öyle. <gülüyor> çünkü ge yani geçen seferki toplantı çok şeydi. Yani... Yine söyleyeyim en efektiviydi. <gülüyor> evet, evet. Yani yok, ben... daha efektivi olmadı. Yani, hiç toplantı gördüm. Yani de. şey yok. Moderatörümüz çok sağ olsun. Yani gerçekten toparlamaya çalıştı. Fakat e, çok spesifik konularla o toplantılara gelmemiz lazım ve e, yani çok spesifik e, konular ve çok spesifik sorularla. Evet, bu konuda sizden bilgi istiyoruz. O kadar şey oldu. İçimizde. Ya da bu konuda o istiyoruz sizden. Ondan sonra o bilgileri verirler bize. Biz onu işleriz, tekrar koyarız. Hı. Hadi bunu öneriyoruz. Lütfen yorumlarınızı verin. Hı. Hı. Yani ben... şey gibi mesela direkt o anda önerilen şeyi konuşmak değil, evet. önerilen şeyi sıraya koymak o anki konuşmanın konuşmak. Yani evet. Evet, evet. O, o tip şeyler motivasyon gibi aslında bu hani Aynen. bir disiplin hani o evet. noktada hani düzgün bir moderatöre ihtiyacımız var aramızda yani evet. kim benim. Öyle ki fiziksel olarak çok iyi yapıyor zaten. Sadece onun önüne bir şablon koymak lazım. Evet. Yani. Demek Aa, lazım yani daraltmamız evet. gerekiyor. <gülüyor> evet. Tamam şey evet. onun önüne bir şablon yani kendinin mesela çünkü moderatörün kendi fikrinin çok fazla olmaması gerekiyor. Evet orada yani. biraz şey orada dağıldı. Söylüyorum. Yani şey aracı sırayla hepimiz teker teker de yapabilir sürekli aynı kişinin yapması gerekiyor. Onu Bugün deneriz birisi yok olursa ne olur yani? yani. Olur. yani. Aa, bir de ikinci söylediğim şey gündemle o büyük toplantılara geldik. Yani baştan günden beri ilk onu anons edip herkese bakın bunlar tartışılacak değil Direkt bunlarla. değil. Ya yani çünkü mi? yarım saati biz niye tartışacağız da geçirdik. Gezden yok. Dinamik olarak bence bir kısmının yani şurada ürettiğimiz, klasörde üretilen dokümanların bir kısmının public olması. Evet. Yani izlenebilir olması ve onların deva dönüşümünün görüntülenebiliyor olması lazım. Aslında. İnsanlara takip etsiniz. Size sormak kısmı bir şeyden bir tanesi oydu. Yani yaratmadım. bu ya yani Facebook grup mu yaratsak? Yani insanların taçma platformu platformuyla paylaşacağımız eşyalara koyacağımız bir yerin oluşması Benim lazım. Benim önerim şu olur. Zaten halihazırda bir şeyimiz var ya bizim. Bir grup var. Yeldeğirmeni atölyeleri diye. Böyle bir grup mu var? Pardon var <gülüyor> <gülüyor> <Ha. gülüyor> doğru unuttum. Ciddi de olur. bir üye sayısı var bunun. Ha. ve. Orada çünkü ama orada şu bir soru var. şekilde onun adı altında ben yayınlamak bilmiyorum. değil de. Yani belgeyi mesela atıyorum gündem deyip. Google Drive'a koyduğunuz zaman ben onu istediğim platformda yayınladım. Aynen öyle iş işte, tamam. O zaman yerleriminde de yayınla, kendi kişisel şeyinde de yayınlarım. Bence bir Olmasın şey Çünkü olsun. Çünkü Facebook'ta zaten millet örgütleniyor ya. Evet. O yüzden bizim başka bir platformda aynen, yayınlamamız aynen. bir blog gibi bir yerde. Çok daha sakin ol. Oradan link verip hızlı, aynen, hızlı aynen. isteyen alıp oradan paylaşıyor. istediği gibi de yorumunu yapar. Olur. Fakat şöyle iki sorun görüyorum orada. Yani bir çözmemiz gereken iki şey var. Bir tanesi insanların kendi aralarında asiklonomisi için beraber tartışıp konuşup bilgi paylaşım yapabileceği bir altyapı yok. Tamam. Ama şu an onu hendir gücümüz de yok. Yani senin dediğin şey forum. Forum ya da anlamda. Facebook forum. Tamam. Okey. Ama o, o, o, o tip bir beceriyi biraz edinecek. Topluluğun... Yani şöyle söyleyeyim. Şu anda mesela şu topluluk önümüzdeki 4 ay boyunca sayısı sürekli 3'e 4'e 2'ye 3'e katlanarak büyüyecek mi? Bunu öngörebiliyoruz değil mi? Mesela bir kaos sürekli hakim olacak bir süre. O, o kaosun durgunlaştığı dönemlerde... ...orumları koymak daha doğru. Yani... büyüyen yapıda model etmek zordur. Onun için söylüyorum. Yani model etmek zor fakat ikinci korktuğum şey... bir sürü insana ulaşamıyoruz. Yani benim bu toplantıdan geçen hafta... Ilk biliyorum biliyorum. Zaten o yüzden... yani bloga koyalım, bloktan da yaymayı... mümkün haline getirelim. Ülkeç yerde mini haksın koyalım... Hı. kendimiz duyuralım Facebook profilimizde. Ya da yeni bir... Koy, bir hani. Facebook'a koyarsan herkes oraya yönlendir. Hı. Kormazsa kendileri inisiyatif olmaktır. Onu değiştirmiyor. Ama iyi bir şey çünkü insanların her hafta haberleri yok. bir şey yok. O feyce. Ne alakası insan bu yolda yolda yolda yolda. Grup yani. Yok yani o yüzden zaten yolda benim Facebook'un oluşumu deneyim. O yanı niye anlayamadın? Yok mesela şey yok ki. Ayrıca Facebook'ta bir sayfaya. Ama yani Facebook'ta veri üretilip o verinin arşivlenmesi gibi bir şeyle ilgilenmememiz gerekiyor. Hmm. Yani grup tartışan ufak komitelerin işi yani. Biz 500 kişinin üzerindeki grupların yapılarını biliyoruz. Işte. Her şey buna giriyor. Çok kautik. Hmm. Sürekli moderasyon ve bize sorun ne oluyor? Ay, faşizm oluyor yani. Hep öyle yani. Faşizm olmuyorsa da sahipsiz kalıyor. O yüzden ona girmemek yani bir blokta duyulur ama görünümlü az dersen Facebook'ta bir sayfa olmuştur. Temiz. Oradakiler oraya da yani. Bence tamam. şey zaten forma ihtiyaç da olur. yani olduğunu düşünmüyorum o kadar aktif bir tartışma döneceğini açıkçası inanmıyorum. Pekali Ama zaman. olabilir de yani zamanı geldiğini. ya? Kendiliğinden çıksın ortaya yani bırakalım. İhtiyaç gelirse söyleriz. Yok artık. biraz bizim işimiz bir takım e, resmi tamam bizim grubumuzun yani bu meclisin altyapısı burada demek de o yüzden sordum. Hmm. Yok haklısınız yani bence beklemek de sakın yok yani. Şey, bir şey söyleyeceğim şimdi bu şeyden e, Kadıköy Sanat Meclisi türünden bir isim gerçekleşti Nisan evet. Toplantı'da. Evet birinci saatte logo falan yapacaktı diye bir şey diyor. Aha. Yani on plasti koordinasyonuz gerekiyor. Bu dönüşüm nasıl? Hani şey hani toplantı veya hani bu dekisan buradaki şeyler hani e, bu tarz işler aslında yerel anlamda daha hani yer değerininin özgü bir şeyken yani sürekli şeyler geliyor hani Kadıköy tarafında hani bizde gelir bizde şey yapın hani bir yandan bu hani bu çerçeve büyüdü hani ben bundan biraz titrediğim ama çok da değilim hani negatif bakmıyorum olabilir. O zaman yani, Kadıköy sanat Kadıköy ve sanat diye bir şey baktığınız zaman aktif problemin yaşandığı yer mi? Muhabbetin dönmüğü yer zaten yer değil mi? Ha, ha. İkincisi Ama... moda, okey. O da zaten hani... Herkes şey burası de. mı yani? Ama zaten... Ondan emin olmaz çünkü öbür yakalarda da hani şey yapsan, e, e, ayıplasan bayağı şey çıkar oradan da. Ama mesela yani Bostancı'dan atıyorum kaç tane kişi... O Cafer Aykaz diyorlar. Ben kazas geldim. Cafer, Ce, yani Kadıköy'in... Üyün şeyini ben çok iyi bilmiyorum ya sınırını bilmiyorum ama Aa, o yani bu kadar yıllardır buradaki gibi de... bir aktif S şey yok orada yani Sırf meraktan herkes ne Güzel e sonra bir şey ben dayanışmanın şeyiyle bir şey ama ben yani. burada yaşıyordum Şurada o şuradaki on yıldır şu hareketlenme yıldır. yok oralarda Bir tek ben varım bayağı Eren kötü. Eren buradan çıkacak ya oradan insanlar yani Ya ben evde çalışayım arkadaşları olduğu için yani aynı atölye gibi bir ortam Yok şey değil bilmiyorum. Bir de. haber onun o yüzden ben en az. Ondan zaten son geliyor ama yani. yani benim gibi bir sürü insan var. Yani evet. Kadıköy'de de biliyorum. Atölyede çalışmayan falan. Ya zaten yani. arkadaşlar bakın bu iş şu an yapılan şeyler Kadıköy'de sanatla ilgili bir şeylerin yapıldığı, söylendiğinin göz önüne çıkması durumu yani. yani Kadıköy'ün bu ne kadar sanatla ilgili bir ağır bir şey yok ki. bunu onu gösteriyor yani. Karşı tarafın da o biraz bu ayrışmanın yaşanmasının belirtileri değil mi bunlar aslında? bir yandan da evet, girdi yani. sanatçı var ve o görünmez iki yani karşı hmm. iş ama vesaire nesi Piyasa oldu ama sanatçılar burada gibi bir Aynen. şey var yani ve şey de, şey de kitici de burada yani şimdi buradan mı gidiyoruz izleyici yandı mı ben sadece bir ses yok ya başka bir şey yok, bir yok başka başka de ekleyelim sana vereyim böyle not otobüs buradan gidelim mi arkadaşlar buradaki süreye göre zaten o, o saat şey... falan sürüyor iki tarikat işte bu konu o zaman şeydi yani nasıl saydamlık saydamlık sorunu. Sokak hatı kayıt almaya karar verdik. Yayınlamanın kararını şimdi oraya meclis mi diyoruz? Evet, meclis evet. diyelim ben. Hayır, meclis <gülüyor> mi? Yok, yayınlamaya da... gidiyoruz. Aslında bu kararı da biz yok. veririz. Yani evet. neticede bütün karar verme yetkisini o insanlar bize verdi. için bence yayınlamayla karar verelim. Tamam, biz yayınlamaya karar veriyorsak verelim. verelim. Vermiyorsak emin değilsek onlara bırakalım. Bence verelim. Bir şey güzeldi işte. Ermi Ceren'in link oradan izlesin. Evet yani bir linke koydum oradan. orada. <gülüyor> tamam, orada da yazalım işte. Arkay borgu yükleyelim direkt orası. Arkay borgu mu yükleyelim? Tabii tabii. Direkt. Ya merkezli bir, işte, bir yerde tutalım bir takım şeyleri ya. Yani... Tamam bir blogumuz olacak tamam. dedik. Ama arkay borgu yükleyelim. Yani arkay borgu özelliği adı şey arşiv. Yani. Yok arkay borgu yükleyelim. Bu, bu yani. anlamda yani Türkiye'deki bütün sanat şeyleri, kurumları kendi arşivlerini orada topluyorlar ya. Yani o tip bir şey, özelliği var. Açık Radyo'nun yayınları, Arkay toplanır, RTL'nin Ar yani resmi bir, bir var, var, var, var. Aa, Türk... yurt dışında böyle bir şey yok, ondan şaşırdım. Yani evet. insanlar yani... genellikle başka yerlerde toplanırlar. Youtube, bir falan toplanıyorlar. -Türkiye... Yok yok, Türkiye kurumsal olarak Arkay yapılıyor. Çok Bu iyi için. yani. Ve öyle tutmamız lazım. Çünkü o zaten öyle bir host elementisti. Yani. Yani. Daha duruşu da yani Youtube kafasında popüler kültür şeyi şey değil. Arşiv kardeşim amaç o yani, belli ee, şimdi. O zaman bunu zaten tartıştık galiba, değil mi? İletişim ee, yani iletişim platformu, bilgilendirme platformunu zaten tartışmış bulunuyoruz. Tamam bir tane blog lazım. blok Yaştık lazım, Zaten, blok. Blok. zaten blok. bir tane Twitter accountu yarattım. Birisinin biraz süslemesi lazım lazımdı ama. <gülüyor> Var. İletişim ve şeyin bir şeyim var. ya Benim de kendime göre kişisel bir şeyim var. O iletişim tamam. Bunun toplamını her şeyi internet ve şey üzerinden kurduk da ben insanın kendisine de ihtiyaç duyuyorum. Bunu nereye koyacağız? İnsanın kendisine. İletişimin hepsini oraya koydum ya. yani Biraz önce bir şey. Orada şöyle bir şey öneririm. şeyim var yani bir fikrim var. Tabii ki buna erken mi dersiniz, uzak mı, yakın mı dersiniz, kısım bilmiyorum ama <gülüyor> şey e, Bu iletişimi, yani bir şeyi bütün buradaki atölyelere, köydeki atölyelere hmm. insanlara ilettirmesi için bir biçimin oluşması gerekiyor. Tamam. E, bu biçim ise benim kendi kişisel nelerim, Çağrı'ya söyledim, keşke olsaydı Çağrı çünkü üniversite bunu O iletişim <gülüyor> kapardım. Bizim ee, öğrencilere verilebilir, öğrenciler şey her ya. atölyeyi dolaşabilir derken atölyedeki ortamla tanışır, bir sonraki görmüş olur ve nelerle karşılaşıyor. Tamam, o zaman o gerektiriyor üretiliyor. işte. Yani, dolayısıyla şunu, işte, ondan önce şu gerekiyor. Neyin söyleyeceği, Yani bir broşür atıyorum basılacaksa bir broşürün basılıp bırakılması yani bu evet. olma yerden emin var ya evet, yani evet, o evet, gibi evet, bir evet, şeyin evet, bir sonraki evet, basamaklarda evet, yani hemen evet. olmasa da dağıtım şey gibi yeri, şey. içinde bir tane tanıtım broşürü yapıp her yere bırakılması i̇şte gerekiyor. Tanıtım broşürü derken bizim, de, tanıtım de, bizim de, tanıtımımız mı yoksa e, galerilerin bu böyle bir galeri, galerinin yok yok mecliste yani, meclis, meclis, meclis gibi şeyle rekam e, anı çağırdı beni de görüşemedim işte belediye başkanı aramış onu da adam niyeyse böyle bir sanılmaz bir şey gibi eee okulda proje yapmak isteriz falan birlikte hani diplom projelerimizi de birlikte yapalım gibi şeyler söylemiş. O sırada da biz benim bir hocam oradaymış. O da bundan bahsetmiş. Hanım yani işte buradaki toplantıdan bahsetti. Sonra dekan da şey yap, bilerek gitmene yani bu toplantıdan sonra gitmeye kadın yana. Şey hani gel bir konuşalım siz ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, yani okulla belki bir şeyler. Yani çok açık kafası. Yani öğrencilere duyurma şu bu anlamda. Yani en azından öğrencileri de buraya davet etmemiz avantajlı oluyor çok akılcı bir fikir. Hepimiz ya geziyorlar yani geziyorlar. Evet. Hayır mı halleri olmayanları zaten. Zaten, bir oluyor. Oluyor. zaten, zaten, zaten, zaten yani. buraya bir şeyler yapmaya proje yapmaya yazın evet. evet. sürekli öğrenci grupları geziyor. Ya. Yani, yani işte ar biz de var değiliz değil mi ya? Acaba böyle bir şey olur mu öyle dedim. Benim bu da çok fazla arkadaşlarım var. Evet. Ama yani 40 kişiyiz arkadaşlarım var ya. Bu insan geldiğinde kim yapacak? gibi bir hikaye aracılığı bu, sadece e, Bak, şey e, sosyal medya ya da internet mi yapacak? Yoksa yok, bence o, öbür türlü bir değil. şey de oluştu. Bizim okulla şey, ben saldırım bazen, yani. İnsan insanları, iletişim lazım illa yani. Yani bu ona ikame değil, ikisinin birden olması lazım. Tamam. Ben çok. E, muhakkak yani. Ben, o, şöyle o, bir o, kararı falan. ne diyorsunuz? Yani demek ki buranın e, atıyorum işte 21 yaş altı falan gibi bir e, genç kurulu olması ya da bir şey, iletişim kanalı olması falan gibi bir şey mi çıkıyor buradan yoksa sadece gençler diyen yani yine olup okuldaki evet. insanları da yani bence şey diyeyim, yani üniversitelerle e, iletişim anlamında entegrasyonun Evet için. Ya da ona hiç, bir şey daha e, ekleyeceğim. Ne diyeyim? Yani, diyelim, yani şeyde de yok mesela şimdi de şöyle. Nasıl düzdü böyle? Şöyle mümkün. Mesela iletişim, biz de kendi aramızdan bir şeylere sorumluluğu seçmek zorundayız. Şundan sorumluluğu, bundan sorumluluğu gibi hikayeler seçmek zorundayız gibi geliyor bana. Mesela iletişimden sorumluluğu kişi aynı zamanda işte onun kendi hem internet üzerinden ya da şey üzerinden götürdüğü şeyleri hem de diğer taraftaki İkisi asistane ayrı ya da gideceği çok... Evet, çok, çok ağır olacak başta. Hı. Bir onu ee, biraz eğlenmişsiz olmuş oluruz. Yani. Hatta ikiye bölmek <gülüyor> lazım onu. önce evet. iki kişi yapmanız lazım en azından. Yani ben de mesela destek olmaya çalışacağım. Yani mesela ben gelmeyecek. teknik altyapı konusunda yardımcı olurum. Fakat özellikle yazma ve insanlara ulaşma konusunda başka bir isimde. Tamam yani fiziksel üretişim tamam. konusunda da. da şey fiziksel üretişim konusunda daha siz belki... Ben de. daha ben kendim girebilirim. Onda tamam, bir sıkıntı mı yok. Bütün şey dola, dolaşmayı da seviyorum. Ha bir evet, dolaşıyorum. Yani, oraya bir liste ben bir yer daha ekleyeceğim. Ee, ee, Ama e benim e şey, şey, şeyim şu aslında. Evet. Burada olup bitenin bir sonraki gelen nesille ilişkisini aslında e önemsediğim evet. için öğrenciler olsun bir içerisinde diyorum. Yani, Dürüst olmak gerekirse ben üniversite öğrencilerine, hani lise öğrencilerine genç olarak diyorum. Üniversite öğrencilerini bize yardımcı olacak ener ...güç olarak görüyorum şu anda. Yani çünkü vakte olacak ve iş yapabilecek insanlar olarak görüyorum. Ona düşünmek lazım. Ya bu konuda benim şeyim var. Be belediye'den destek benim alma benim konusunda. Şeyim. Belediye e, belki yani e, el ilanlarının dağıtılması, e, sınır, yani belediye sınavları içindeki belli bölgelerde hani afiş yapıştırmak, belirli gazetelerde şey yapmak, duyurmak gibi yani e, bir takım sorumlulukları belediye çalışanlarına verebiliriz gibi bir şey bana. Belediyeler şeyi de isteyebiliriz aslında daha mantıklısı e, bölgedeki üniversiteleri arayıp e, böyle bir yapı var. Siz bununla en geçiyor musunuz? Evet. Niye geçmiyorsunuz falan. Bu daha çünkü, kuvvetli e, yani. Evet evet çünkü Kendi bu şey hakkında haber olması. vermek işi aslında hani basit bir şekilde ilgisi de hani. Mesela <gülüyor> üniversiteden öğrencileri alalım dediğin şey de benim aklıma geliyor. Hani bu konuda istekli öğrenciler gelecek biz onlarla duyuruyoruz. O onlar sokak sokakta ulaşıp bunu bir iş gibi. Hani toplantı var, toplantı var, bildiri vermek bilmem falan. Hani bu fiziksel bir işe dönüşüyor ve bu anlamda hani e, bu işlerin yürümesine bir sıkıntı oluyor. Biz süre şey... olsa da olur bu. Orada yani bu, yani bu inçal olsa olur zaten. Çok önemli Yani, yani. yani şey yani burada ona kararası e, asıl yani sıkıntılardan bir tanesi de buymuş gibi oluyor. Çünkü buradaki yani, toplantılarında hani toplantıların da asıl amacı olan buradaki potansiyeli ortaya çıkarmak ve hani bunun... Belediye ile entegrasyonu kendisiyle ilişkisi anlamında ilk başta adımın atılması gereken adım kim nerede ne yapıyor bilgisini hani toparlayabilmek, bunları hani oluşturabilmek. O yüzden insanlığa ulaşmak bence önemli bir şey. Ha, bak, hani, hani Şöyle önemli bir, adım. bir önemli bir şey çıkıyor aslında buradan. Ee, şöyle bir şey önericem. Şimdi Twitter reklamı, Facebook sayfası, bir bilmem ne broşür falan dedik ya. Bunların hiçbirini yapmıyor. Sadece bir blog tutuyor. Herkesin kanallarını kişisel hesaplarında yapmanı isteyebiliriz. Çünkü bakın, Twitter Hı. rekantı açtığımızda insanları takip Tabii. edeceğiz Facebook Facebook'u açtığımızda bilmem ne yapacağız. Aynen, yani aynen. Belki bu tip şeylerden aynen. ziyade, aynen. tek kanalına tutup bunu sürekli yaymaya çalışmamız... Efektif, Çünkü herkesin kendi şeyi var. Yereceğiz. Yani, yani bu adamın bilmem Burası kaç tane öyle, var öyle ama içinde olmayan da çok insan. Ve onlar için merkezi bir şeyin iki alternatifin de olması lazım. Ya o zaman diğerleri sembolik olarak kalabilir. Yani aktif kullanılmasına gerek yok. Twitter hesabı konur, durur. Çok ender acil şeyler paylaşılır. Ee, orada bir link durur bloğa ait. Buraya gider. Yok yani, daha basit bir şey blog uh, entry'leri ona link verir. Okey öyle bir şey otomasyon olur mesela. Böyle evet, okey yani, yani, yani iş ki, yükü yaratmayacak. yaratmayacak. Evet. Otomatik cevap vermeyen bir şey olabilir. Görünürlüğünü kendi kendine sağlar yavaş yavaş ama... Demek orta tekil bir domain tutup oradan görünmemiz gerekiyor. Ya isteyenler için öyle bir opsiyonun olması yani herkese illa da bunu izleyin demek değil mi? Aynen aynen. aynen, aynen. Okay. Yani bu bu şeyde de geçerli yani Diyorsa bizim öğrenciler de aynı şeyimiz var yani. Can görüyoruz abi buradan takip edin. Bu kadar yani. İyi günler sabah. Onun Marmara ünitesi değil de genel üniversite bir şey yapıyor Marmara. Evet. Yine öğrencilerin başmakalı. Başka var üniversiteler de var. Şimdi. Evet ya vakıf var vakıf üniversiteler aslında var. bir takım liseleri dolaşmamıza önereceğim ben yani ya. <gülüyor> yani serüvzi filan çok ciddi bir sanat altyapısı ve etkinlik alışkanlığı var yani de dolaşmamız yani. lazım güzel senler bu bir var sonraki yani. meclise yani şey canım, işte, belediyeden bunu isteyelim. abi liseleri arasın işte önemli liseleri üniversiteleri arasın belediye başkanı Konuşsun. böyle bir şey var kardeşim sizden birkaç genç olmayacak toplantıya ya. yani şu anda kendi başkan ilk yaptığı toplantı için e, kendi adamları, iki kişi kendi şeylerinden, e, planlama müdürlüğünden iki tane genç çocuk burada atölye atölyeye dolaştılar. Aynen. herkes haber verdiler. Yani onlar Bu, da, da. Bir, bir türlü envanter de çıkarttılar, bir sayım da yaptılar bununla beraber. Abi bu işte kişinin iki kişi ya da bir kişi olmasıyla ilgili bilmiyorum aslında. bu iş profesyonel yapmaktan bahsediyoruz. Yani, evet başına, yani aslında yani biz de yapabiliriz bu yani, arayabiliriz. Yani siz Yani, yani, yani şöyle bir şey yani, yani öğrencilik hayatından Doğru. hepimiz geldik. Öğrencinin ne olduğunu evet. biliyoruz. Diyelim buradaki kişinin içerisinde orada okuldaki onun çınığı, üniversitede hocasının bildiği onun huyunu, suyunu bildiği kişi aynı zamanda ilişkilendirecek aynı zamanda da onun küçük harçlığına, şuyuna, bununa belediye bunun katkısını ve şeyini yapacak. Aslında evet. bir taraftan bu durum belediyeyle ne kadar organik bir biçim aslında ya da ne kadar bağımsız. Hı hı. Yani Aslında her ikisini de taşıyor kendi içerisinde. Tamamen komple belediyeden bağımsız bir şey, şey, şey değil. Yani. Çünkü belediye bir şekilde bunu sürekli, moderatörlüğünü yaptı yani. Evet. yani. O, bir, şey, evet. bir, şey, bir şey oluşturmak istiyor. Yeni bir biçim mi oluşturmak istiyor? Şunu mu oluşturmak istiyor? Bunu mu oluşturmak istiyor? Her tarafa da saldırıyor. Evet. Saldırdığı yerlerden bir tanesi de burada kendiliğinden oluşmuş bir sanat kitlesi evet. var. Ben bunu da saldırayım. Çünkü şey de var. Bir taraftan hayalleri de büyük. büyük. Evet. Çünkü diğerleri geliyor. Bir taraftan göz bebeği olma şeyinde geldiği için başkanın kafasını başka biçimlerde yiyenler de var. Yani tabii işte tabii. bu kadar şey toplandı, bir sanat Türkiye'ye yeni şeyler söyleyebilir, bilmem şu yapabilir bu yapabilir. Adamın evet. da hayalleri var ve bu durumu böyle lanse etmek istiyor. Ondan dolayı da aslında ilişkilenmek evet. istiyor. Yani. <gülüyor> yatay zeminler, yatay zeminler. Yok karşılıklı bir şey var işte. Ben de onu diyorum. Yani hani bu tamamen onlardan bağımsız de de, de. onlarınla da bir ilişki biçimimiz var yani bunu da evet. e, kullanacak İspeç bir, hiçbir ya, bir yani diye hiçbir şey yok yani ortaklaşma vakti bir durum yani. Ya aslında şey hayrecektim belki bir noktada hani birkaç kere gelmedi mesisi. Benim kaygılarım da daha farklı. Bunu da söyledim. Bir tane kaygısı var. Diyor ki ben bir eee Kadıköy'de heykel sanatı adına bir şeyler yapmak istiyorum diyor. Bir şeyler yapmak istiyorum ama bunu eski bir biçimle yapmak istemiyorum. Yani eskiden, Şimdi, aslında bu, bu, bu madde var mıydı bizim şu yok. anda da bunun konuştuğumuzda gelen bir biri var orada. Ee, Eser satın alma danışma yolu Yok. No. Zor bir Hı -hı. cevaplayalım mı? Evet. Önemli bir soru. Evet, evet çünkü beklentileri var değil onların şimdi, da işin satın alma başka bir şey. <gülüyor> ya bir eserin sanatsal nitelini değerlendirme kurulu başka bir şey. İşin satın almayla yani ben şahsen burada kimsenin bir ikisi olduğunu düşünmüyorum. Öyle. O başka bir meslek. Tamam, okay. Ama değerlendirme oturup bunu tartışırız. Burada şey de var. İşin üniversite falan da kırdırırız. Şey de değil. Yani ben, ben mesela... Ya ben bugün toplantıda şey dedim hani geniş bakmak gerekiyordu şey ama sanat tamamen de kriteri olmayan bir alan değil yani kriteri yapılabilen bir işte. alan. Evet. Böyle böyle bir değer değerlendirme yap yapılmayacak aslında. Ya ben mesela öyle bir değerlendirmeyle şahsen ilgilenmiyorum. Mesela benim benim ilgim nedir bu? E, bilgime de ilgi alanları girmiyor bilmiyorum da. Yani Peki, günün 80... birinde yani şöyle bir benim proje yapıyorum. Ne diyeyim ben? Logo diye. Logo Hı. projesi yapıyor. Diyor ki ben bu logonun işte çağdaş tipografik ölçütlere göre bilmem ne olmasını ve bir rapor isteyebilirim. <gülüyor> Böyle bir rapora nasıl tepki vereceğiz? Biz bunu yap yapamayız mı? Hayır, ya da bu logoru yönlendireceğiz mi müdürlerine, uzmanlarına mesela orada var mısın? Ya orada bir tür bir aracı olmak. Yani, aracı da, daha şş, sıcak şş, gibi. Şş. Aslında bakarsan hani Çünkü bu tarz bir taleplere gelmesi bile bir şey. Bu, bu tarz gelen talebi buradaki şeye açacağız. hani Bu... Bunda zaten avamızda uzman var mı? Ortaya çıkacak. Yani bir, i̇lla bir karar aracılık evine şey, bile. Orada şöyle bir şey olabilir sadece gibi geliyor bana. Öncesinde yani ben böyle bir ihale açacağım, ben böyle bir yarışma açacağım, ben böyle bir bilmem ne açacağım. Şöyle bir şey düşündüm. Sizce doğru mu bu yarışma? Okey. Ama hmm. yarışmanın sonucunda hangisi kazandı kararına fikir yürütmek hayır. Mesela. Yok, oh, oh, Yani, yani. O, da da bir de öyle bir şey değil. Söyle bir aile gibi bir cümlesi yapmış Biz de şeye, de devreye girmeliyiz. Peki, orada yalnız peki, şey yapabiliriz, diyebiliriz ki bir estetik kimsak gücü oluşturuyor, biz öneri veririz. Evet, yani, evet şu, şu, şey yapmalıyız ki o şey şeyler evet. çıkmasın. o yani, işte. Ben, ben mesela yani, aşıyım. Hayır, mesela bu konuda hayır karşıydı, ben bir şey söyleyeceğim. Estetik görüşümün... Sen, biz teşekkür görüşümüzü diyor. zaten şimdi, bu konu uzmanlarını hayır. seçip belirliyoruz. Diyor ki ben işte kamusal alanda bir yeni medya çalışması yapacağım. Tamam soracak buna. Bana mı soracak? Sana soracak tabii. Okey yani. tamam. Şunu demek istiyorum. O zaman bizim bu konuda kurulda girilerini önerme hakkımız olabilir. İşte bundan bahsediyorlar. Bizim buna karar verme hakkımız var. Hayır, bunu hayır bu değil. Buradan birileri de çıkabilir. burada evet. o konu uzmanı yoksa gidip bu uzmanları bulabiliriz. Yani, yani eğer biz geliyorsak güzel, güzel bir örgütlenme kurar ya da da bir de de olabilir. Olabilir. Yani böyle bir kararın en azından e, sanatçı toplumun yani bir sanatçı topluluğu arasında e, demokratik bir şekilde oylanması belki şey yapabilir. Evet, yani bazen evet. Yani bir, yani çok, evet. Şöyle bir hikaye yapmayı düşünüyoruz. Çıkar. Biz en azından hani, alakasız insanlar değil hani alakalı insanlar. Sanatçı ya. grubu mesela kendi arasında bir şey yapabilir. Evet. Demokratik yani, anlamda e, bak, bir yani, oylama yapabilir. Ben o yani şeye çok dikkat edelim. Bir bir bir olarak, hani, herhangi bir şekilde çünkü kurulun yapısını verebilerken e, ...kendimiz var olacakmışız gibi içinde sürekli belirlemememiz gerekir. Bunun yapısının herhangi bir rant oluşmasına izin vermeyecek şekilde kurgulanması... ...içerideki art net olabilecek kişilerin bile rant oluşturamaması... ...yani bunun modelle ilgili bir sonu olmuştur. Ve de başka rant, rantlarının olması. Evet işte o yüzden... Yani, Şurada bir Adam karar, olur. satın almalarla ilgi, ilgilenmiyorum. Satın almalara tavsiye verebilirim ama tavsiyem çok ciddi alma. De yani bir satın almaya Vallahi şey girip Satın almalı derken şey yani. yani. yani. Seçme kısmı yani hani seç dedi diyelim. Yani. Ya şunu dayatmalıyız bence. Yani sen bir yere işte heykel koyacağım diyor. Bu heykeli niye buraya, niye bu heykel ve neden buradanın gerekçelendirilmesini sanası olarak yapabilmesi lazım. Ve bunu bana, bana bir defa bir vatandaşı olarak ona yapması lazım. Yani o odadaki heykeli niye oraya koyduğunu bana çıkacaksın sen. Peki bir şey soracağım abi. Gerekçelendirmeyi yapabilmesi için ya da yardımcı olsun. Sonra mı? ben niye heykelini <gülüyor> oldu ben heykeli koyduktan sonra bahsedilen yani, e o heykel dolduktan sonra bir diqqat o heykelin dolduğunu sadece gördüm yani. Önce gelmediğim İskele işte yani. şeyden de farklı i̇şte mevcut. İş, işte işte evet. Şu, şimdi yap şunu. şimdi orada bir yer olacak yani. Ama yani sıkıştırmayız da kurulda olmasın. Bence, bence. tabii da bir şey olacak. Engin abi Mesela özellikle danışman diyor ki bu bu böyle kendi kuruluyor. Akademisyenlerin de olmaması. Biz orada genel toplanmış evet, şey mısın? Genel şey bir şey. Ne edeceğiz? İşte bir yani. bir şey. Dur bir kere. Bir tane daimi üye vereceğiz. Herkes. Bir tane. Arkadaşlar. Sen beş kişilik bir kurum oluşturuyorsun. Sen beş kişiyi bir arkadaş. Tanıyıp. Tanıyıp. Tanıyıp. Tanıyıp. Tanıyıp. Tanıyıp. Tanıyıp. Tanıyıp. Tanıyıp. Tanıyıp. E, olur, o proğdan birisi buradan çıkacak. Yani buradan bir kişi o kurulda olsun. güzel bir öneri bence. Işte. Yani evet. belediye ben mesela bir şey yaptığında bir değerlendirme kurulu vesaire olduğunda tamam, tefislerle... buradan bizi temsil eden bir şeyi bir bir üyenin bulunmasını talep etmek. Orada bulunması oradaki gözlemci orada. olarak. Hayır. Orada. Yani, o, yani ya. hem burada temsil eden hem de orada. Birden fazla kişinin bulunması olur. Yok kişi hmm. bir kişi dört dinle bir, saat bir, saat bir şey yapmadım. Ya yani eee çile göre değişir mesela yani bir, bir şey var ve ödevler üzerine mesela şu yani, konuyla yani ilgili bir Ya bir kişi bulundumsa en azından gözlemciler bulundumsa iyi bir şey yani. Yani evet. hakkı olmasa da yine de o bile o, o bile okay. Ben çünkü değilim. en azından çünkü hikayemiz ne abi? Gerçekten şeffaf yapabilirsek yani o süreçten şeffaf olsaydı şu an başka bir şey konuşuyor. Olmaz mıydı evet, ki. Aynen aynen. Tamam, kadar yani, aynen. Karar hatalı birisin, yanlış heykelsi yaşasın kime ne yani abi? Çünkü ben şunu çok anlamadığım bir şeylerden biri bu. Şimdi mesela ben bu sokakta oturuyorsam e, ve sen de diyelim ki evi heykel sanatçısın ve şeyde bostancıda oturuyorsun. Buradaki heykel hakkında hangimizin kararı daha önermin? Ya ben bu soru diyelim ki abi. bu sokakta oturan kişinin kararı heykel taraftan daha önemli. O yüzden ben Mesela bu tip bir şeyde, yerleştirileceği yerde yaşayan insanların yorumunun, o alanı bilen insanların yorumundan daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bence Şak. ikisi de önemli. Ben Sadece bir yada ikisi değil. Şey bu Saktan biraz tartışı bir şey Evet, yani ikisi de Amerika'da önemli. Amerika'da bulunduğum sorular da bir ara ee, şey ee, Belediye şeyle çalışıyor, e, semt teclisleri var. Ha i̇şte abi, tamam. Mesela Rafi e, semt'in meclisi olarak var ve belediye olanı oluşuyor. Okey mesela o zaman bu Şuraya da... koyayım mı, buraya şey yapayım mı? Tamam, bunu da o zaman yazalım. Bizden de bir kişi bulunacak, semt meclisinden bir kişi bulunacak. Evet. Şimdi bak, semt meclislerine mi? bulaşıyoruz bu maddeyle. Hı -hı. Yani Aynen. belediyeye Sarp. dediğimiz bu. Diyoruz ki, kardeşim koyacağın semtin meclisinden bir kişi bulaşıyor. E, eran köyün ne dediğinde var? Semt var. Aa, yani şeyler var, sorunlar var. var, var, var. Şey yani. oranım var. Oranın semt meclisi var Erhan Burada var mı? Var. var. Yani en azından en azından birkaç var. ay bir forum yani, var. var. Yani, Aslında yok. Şey var. Tamam. Forumlar var, şey tamam. şeyler tamam. var. Yurtu var, şey var. Pocetal e, Parkı de. var, var. Göztepe Parkı şeyi var. Ama şey, onları aktif hale getirmemiz lazım ki yani... Onlar, bir yani, de, misyon, de, bu denedenlerin misyonu farklı olacak ama. Hani diyoruz ki mesela, yani diyelim ki... Belediye herhangi bir sanat kararı vermekle ilgili danışmanlık istedir. Biz de diyoruz ki tamam kardeşim sanat meclisinin kurulundan en az bir kişi al. Koyacağın, eseri koyacağın semtin meclisi varsa o meclisten de en az bir kişi al. Ki kuruda insanlar şahit olsun duruma yani. Haberdar oluyor olsunlar hani. Çünkü şöyle düşün yani huzursuzluk bu değil mi şimdi? Buradan birisi o heykellerin sürecinde olsaydı da iyi olurdu. Semt mecliste konuşurken de aynı muhabbet dönmüyor mu O dönüyordu yani. İnsanlar sokakta evlerinden çıkıyorsa bir yerde buluşmaya gidiyorlarsa o insanların biraz önce hediye olması lazım. İnceliği var ama bir di, dön, dönüşmesi var. Şey, yok, kavga hediye olacak abi. Bizim sanat meclisi, bizim, bizim bu kurunun düştüğünü ispatlamamız, bunu sağlıklı tutmamız da kavga hediye olacak. Hı. O meclislerin de durumu kavga ediyor olacak, hiçbir farkı yok. Bu işler hiçbir şekilde böyle kafadan inme, güzel şey inmiyor yani. Aynen. Onlara diyeceksin ki kardeşim gel. Gelmiyorsa gelmez. Bilmem ne yani bir hakkı olması lazım. Yani en azından e, belediyenin sanatla, herhangi bir sanatla ilgili Aynen. aldığı kararın buradaki sanatçılar tarafından bilinmesine yol açacak bir şey. Kanala evet. açmamız Aynen. önemli. Aynen. Yani şu ben bir şey yok. Da, bir şey oradaysam kimse beğenmezse bana hesap soracaklar. Şey, yani. Şöyle bir şey ihtiyacımız var bence. Hı. Mesela şu ana kadar bir takım şeyler tartıştık. Bunların uygulama kısmını nasıl çözeceğimizi düşünelim. Evet. Mesela şimdi mesela. böyle bir öneri değil mi? Hı. Bu öneri bir metin olarak hazırlanması. Kişileri söylüyor. Hı. Metin Hı. olarak hazırlanacak. Bunu birisi iletecek. Bunu, bundan da biz hükümlü olduğumuz için işin pratik kısmını nasıl organize edeceğimiz? Şu anda metin hazırlanacak seviyede bir şey hazırlamadık mesela konuyu. Bu sadece tavsiye gibi bir şey. Hı. Mesela bunu sadece blogda hani böyle böyle şeyler konuşur diye yazsak yeterli. Yazalım bir de şey önereceğim ben. Bir doküman başlatalım. Belediyeden olacak isteklerimiz. Değil. Tamam, onlar oluşacak ama şunu ne demek istiyorum? Belediyeden o geldikçe bizim onu veriyormamız... Öyle de yani Neden? biz baştan bir takım fikirleri tartışıldıkça listelemeye başlarsak okay. ondan sonra bir noktada resmi tamam. daha düzgün bir dokümana çeviririz. Tamam. tamam, iki tane günde başlamak istiyorum. Birincisi, ee, çok genel bir anlamda kapsamımız, sanat kapsamımız, sanatçı kapsamımız nedir? Ne anlamda? Yani... Şairler. Şeyler, Böyle e, bir Bu yaptık. çok yani açık. Abi. açık. Bayağı şey yok. Tamam. Yani ben ressam yani sanat sanatçı, sanatçı olarak tanımlıyorsam. Yani. Tamam. Bitmiştir mesela. Yani tamam. şu anda ağırlıklı olarak sanki İ e, resim ve heykel ağırlıklı ama bu onun öyle olacağı anlamına şey, gelmiyor. Tamam. Çünkü gerçekte de öyle ağırlıkta duysun abi. Bir de şeyden de kaynaklanıyor. Atölyesi olanlar genelde öyle mesela. Yani hmm. Evden çalışanların duymamasının etkisi evet. var yani. Yani şu an bir anda burası grafiksel ağırlıklı. Bir de bu aynen, sonuçta yerel yönetim sanatçılarının organizasyonlardan çıkmış bir Yok bu evet. çok şaşırtıcı yeah. bir durum değil yani <gülüyor> o yüzden. <gülüyor> Zamanla düşeceğiz. Eee şimdi bir toplamak uğruna bir şey yapmak istiyorum. Bir kere iletişim araçlarını tarçtık. Burada çoğu şeyi tarçtık. Fakat e, Kadıköy gazetesine bir şekilde bağlantıya geçmemiz gerekiyor. Yani bu hafta bu evet. haftaki belediye metni aslında oluyor. Bir şey önerebilir miyiz? Yani Kadıköy Belediyesi'nin şey yani Kadıköy gazetesi Kadıköy Belediyesi'ne abi. Hı hı. Bu da bu kurulum Kadıköy Belediyesi'nden neler talep edip, nelerin içinde yer almak istediğini, nelerin içinde yer almak istemediğini bir metni oluşturmamız lazım. O zaman bu bunun altına giriyor Yani tamam. çünkü hmm. biz Kadıköy Belediyesi, yani Kadıköy Gazetesi'nden hmm. bir şey istediğimiz zaman belediye ile ilişkilenmiş olacağız, otomatik olarak ilişkilenmiş olacağız. Tamam, bu oldu. Şimdi ben şöyle bir şey onu öneriyim. Önümüzdeki toplantıya belediyeden bir kişi, Şahra olmuş sürekli belediyeden bir kişi kuruldu ya ben şey önce onlar rövan diye olacağım. başlayalım tamam. sonra bakarız mı ya biz tamam. onlardan rövan diyecek miyiz olabilir yani yok bir gelsinler tamam. nasıl çağırıyoruz nasıl, çağırıyoruz? Ya nasıl bilmiyor ya bir ilk kişi şey, geliyor şey. oradan Melike Hanım Me geliyor var. Tamam. Melike Hanım konuşuruz tamam en azından şunun için hep onlar bizi tanısınlar. Evet o çok önemli. Hem de yani ne istiyorları belki biraz daha böyle... Da Hem de bu süresi çalıştığınızı ve para geliştığınızı... Zaten şey yapmayayım. Önümüzdeki haftaya getirmeyen böyle bir yazılı bir doküman, şey isimlerimiz, toplu değişim adreslerimiz, Toplu adresimiz, adreslerimiz, Kıbıköy e-mail adresi. Ve blogumuz, o sadece kalınsa blogumuz sitesi. ya onların da bilgisi olsun, izleyelim. Sizler ne yaptığınızı çok önemli. Şimdi mi? Yok. Ben de yaparım yardım Yalnız tek bir mi? sorun var. Domain adı almaklı, paralı mi? bir iştir. Onu da zannedeceğiz. Hı. Yani, yani, kendim kendim zannedeceğiz. Evet. yani kuru toplayıp da... toplayıp toplasın. Ha yani kendi aramızda toparlarız onu ya. Evet. 150 evet. liraya falan bir şey var. Tamam Postim adam başıya 1 lira versin ki. Yok. Dokuz konular. Yani benim kendi domain alanım var çünkü hosting. Ben hallederim o e bir şey, e, hafta iki toplantıda o şey yaparız biz. Biz de ne istiyonumuza karar verdik. İşte burada evet. tartıştıklarımızı şey yaparız. Hani şey yani, ne istiyonumuza başladık yavaşlar. Hafta iki de tartışmaya devam ederiz. Ondan sonra tamam. bir sonraki toplantıda kesinleştirebiliriz. O zaman siz kesin çağırırsınız. Ya çağırırız, siz tamam. şey, toplantıda belli olsun. Çok iyi olur. İkinci ıı, tartışma istediğimiz ıı, gündemde olan malzeme bir sonraki meclis toplantısının tarih yer. Ve nasıl bir geniş kitleye hmm. ulaşacağız. En azından tarih ve yeri bugün belirleyebilirsek bu konusunda çalışmaya başlayacağız. Bu düzenli bir tarzı de olmalı değil mi? Evet, ne, baştan ayarlayalım. Biz tak büyük toplantı. İşte her ayın ilk bilmem nesi falan. Mesela mesela biz biz ayın gidiyoruz. kaçındayız? Şu anda ayın altı. Ya mesela şey mi değil? Her, her ayın ilk pazar, ayın pazar her günü. Her ayın ilk haftası içinde yani bir gün belirleyelim. En uygun gün hangi gündür? Yok şey bir gün günü, günü. Bize hafta içi Yani kime göre? Çok çok bence yani hafta içi genellikle hafta ay yani. içinde oluyor. Yani, i̇şte işte, yani içi. buradaki Haşağı toplantı bedan, <gülüyor> sence buradaki toplantılarda en çok katılım hafta içi sağlandı. <gülüyor> <gülüyor> sağlandı. <gülüyor> <gülüyor> ya yani şöyle bir bilgilim yani... yapalım. Her ayın ilk haftası içinde bir gün bedeli değil mi arasında? <gülüyor> <gülüyor> Bunu anket de... yapsak <gülüyor> de... olmaz mı? Yok ben Anketi parçası içi bayaniye döner. Okulu da bana. Ben mesela gelemem her parçambe olursa. Hayır. Hayır. Ya en azından sonra bir şey söyleyeyim. İkine, cumartesi tersi. ve pazarlar çok kötü. İhtiyar kurumun toplu toplantıları. Tamam, o zaman değiştirelim evet. ya. Cuman, cuman, cuman. Pazartesi, sonraki ay çarşamba, sonraki ay perşembe olsun Her ayın ilk pazartesi. Demeyelim bir şey. Senin gibi pazartesi gelmeyen olabilir ya. O yüzden bir her ayın ilk pazartesi, sonraki ayın ilk salısı, sonraki ayın ilk çarşambası. Çok fazla döndürmeyelim. İki tane gün. Okey tamam. olması ay. güzel olur tamam, Pazartesi, Çağrı, pazartesi cuma Aynı. Pazartesi cuma Tamam o zaman ne zaman yani önümüzdeki tarihi müzik yazalım. 26'sı mesela pazartesi ondan pazartesi. sonra cuma. Tamam yazalım Biri tarihini ay oluyor. Tarihini. Ayı oluyor. bir dakika şey cuma birisi, olan Aha, şey, tam, diyor, Pazartesi ve cumalar. her ayın marttan itibaren diyorum. İkisi ikisi. 2 Mart Pazartesi saat 19 mu diyoruz? Hmm, hmm, 19 e, diyebiliriz. Eee 19 diyebilir. 18.30'u geçen sefer fakat herkes geç geldi. 18.30 diyelim 19'da başla. Evet, geç ge, geç geliyor. O zaman o standart olsun mu? Hep standart, yani hep 18.30 olsun. Bence tamam, akşam çalışıyor çünkü geçiyor. insanlar gündüz gelemiyorlar. Tamam. Yani Pazartesi... Şimdi cumaya da mı bir saat vereceğiz? Hmm. Yok mesela Nisan cuma da Nisan Ocak cuma da olur. Pazartesi. Pazartesi cumaya da O da çok mantıklı. Yani Ben o yaklaşım yani. Şimdi teneyin. Çay, kahve var arkadaşlar. Çay var mı? Çay da var, kahve de ben sana koyayım tamam. <gülüyor> şey, bu ne? Peki burada yazmamışsın ama önemli o. Biz bu toplantıdaki gündemimiz ne olacak? Onu bir sonraki toplantılarda mı belirleyeceğiz? Yavaş, yavaş yavaş belirlemeye başlayacağız. Toplandıkça evet. belirlemeye tamam. Gerçek, şey başlayacağız. Şey gerçekten çok şeyde hepsini tartışamayız. Gazeteler oluşacak mı? Bu de gazeteler oluşacak mı? Tabii. Evet. Peki, mesela onlar için şeyi nasıl yapacağız? Bizim bir basın bülteni standartımız mı olmalı? Çünkü Kadıköy gazetesi standart şey isteyecek, ver bültenini koyayım diyecek mesela. Ama şimdiye kadar olan, şimdiye kadar koymadık. Bunu direkt öyle bir şey yazmalıyız ki, hani. Vereceğiz. Yani vereceğiz, koyacaklar. Kadıköy Sanat Oyicisi buluşuyor, 3-2 şey. şey, Mart. 11.30 bilmem neresi. Bu, bu bir gazeteyle şey, kimlik şeyi şey şey var. Evet. Geçeriz onunla bağlantıya. bağlantı. Bağlantıya bağlantı geçiş bir şey vereceğim. <gülüyor> yani gazete... yani biz anons verir fakat paralı olarak geçecek. E... haber yazın bu konuda. Evet, e... Nasıl paralı? Paralı evet. ne diyor? Para izledi izledi falan onun. Hayır hayır para ilan, para olmayacak. <gülüyor> bir basın bülteni, bir de fotoğraf anladım. gerekli. Yani o geldiği anda ben gazeteyi geçeceğim. Bu kadar başka bir şey. Ama yani onun dışında da şey yapamam. Kadıköy vereyim. Bunu anladım Mars. Size bir takım başka sitelerde haber verip bunu Gelin izleyin, gelin beni haber yapın, o da önemli. Orada benim o blok, aşamayı sonra geçmeyeceğiz. Vloktan beslensinler bence. yavaş yavaş. Önerimleri şey, bu basınla ilişkileri ilgili ilişkilerde Ali Şimşek. Oooo! Evet. Yani, Ali yani. Şimşek diğerleriyle şey olur da Kadıköy gazetecilerini halleder. Kadıköy, Kadıköy şey değil, basınla yani diyorum. Diğer basınla. Tamam. Tamam. Arkadaş abi, olabildiğince abi, basit ya. Mi? Yani toplam bir tarihi, yeri, abi. saati ve bloğun adresi de belli olur. Görsel şartı koyuyorlar. Görsem istiyorlar. Biz e, ya bizden bir şey isteyemezler ya. İstiyorlar. Sanatçıdan yani. görten mi o zaman bir çarpı koyarız köşesine. Yani neyse. Yani, yani, reise, yani, yani Demek şey istediğim hani yani. onu bir standarta bindirelim. Hep standart her duyuru yapılacak. Hep Ya şu işte. geçen ne? toplantıda çekilmiş bir fotoğraf falan vardır herhalde. Varelim. Toplanan insanların ne olacak? <Gülüyor> ya buraya çekelim işte. <Gülüyor> şu, <Gülüyor> şu, şu çayları çekelim içiyoruz. Kahve çay. Bir fotoğraf buluşmuş yapalım. fotoğrafını çektim. Herkes gelsin bir fotoğraf hazırlayalım. Futbol Peki. <gülüyor> ee, Bu da basın bülteni e, hmm. ha, yani her ne zaman olursa olsun iki hafta önce elde olmalı. Peki o böyle zaman hazırlanmış herhalde. olması bir gerek yani bu hafta. Basın bültenini kim... Ya Basın bülteni derken nasıl? Niye basın bülteni? Yani şu, şu işte... Ben bunu hani böyle paragraf yazın. diyorum ama atıyorum yazın. düzene bindim bu ne yapıldı onu hukuki yaptırıcından yazması gerekiyor tamam yani o ok şimdi uzman bir tane cümle belirleyebiliriz çok basit yani tarzu belirlemesi adına o da hani yani katil köy sanat müziği kuruyor gel parçası ol yani evet. kurmak gel parçası ol falan gibi bir şey koyabiliriz belki evet. o kadar yani. yani katılımcı yapıyı olduğunu hani oraya kur lokant dediğimizde şey evet. yanlış anlaşılan belediye kurmuş gibi de anlaşıtabilir o yüzden evet. böyle bir şey yani. Alire'nin yani... bir metni vardı. O metni kullansak tekrar. Yani Okeyim okay. böyle bir şey evet. dedim diyorsanız. Olur. Tabii yani öyle Olur. baştan <gülüyor> başta <gülüyor> kısa bir şey koyup ondan sonra altına konulabilir. Böyle böyle bir şey yapmak için diye. <gülüyor> yani. Tabii bir buçuk parayla kalan zaten o da. Yani. Evet. Ya belki hani o anlamda hani bir kaba başlık olarak amacın ne olduğuna dair böyle bir paragraflık bir şey. Belki o, o yazın üstünden geçip birazcık daha şu anda karar verdiğim şeylere göre onu yeniden şey bilemiyor. Tamam. O o zaman tamam. ben o metnini görmeyen arkadaşlar varsa toplum mailden atayım, çok iyi tamam. oluruz. Ali, şimdi şeyin, ben de hiç uzatmıyorum bütle. yani, direkt birisi karar versin, koysun. koysun, o bizde okey değil, geçsin. Tamam, bunu hazırlarım. <gülüyor> ya ben. o metin üzerinden, evet, Ali ile konuş, biz bunu şöyle yapıyoruz tamam. de, zaten okeyli okay ciltti. <gülüyor> ee, bu tamam, bu tamam. Evet, Buna kapanış bölümüne geçmiş. Bir tane uğraşacak diye Kumaşı gelsin. Hızlıyız arkadaşlar. <İşte>. Yok eda <gülüyor> değil. Bu güzel oldu. Eline sağlık. Yani evet. her toplantı şu elimizde durursa kaybolmuyoruz. Yani. Evet. Evet. Telefonu. Ama çok zaten. Diğerlerini unutkalım söyleyeyim. Bu arada bir şey soracaktım. Tadı bir konu ama <gülüyor> belirli miktar gelmeyen arkadaşları yani grubun parçası üye etme konusunda parçası değil diye bir şey yapmak istiyor musun? Yok yok gerek yok. Zaten Hayır. o yüzden fazla bir şey seçtik. Öyle oluyor. Bir de zaten çoğu unsalıya mayas bir yok, yok, yok. Sağlayamayız çok Şir şey, çaba ya. burada çok önemli ya. Şey, <gülüyor> <sağlamak> <gülüyor> ya. Ben, ben çoğunluk sağlama <gülüyor> kararına ben çok şey yapmıyorum ya. O önemli yanlız şey ya. Şey ya. Karar şey yani, yani samimiyet ve gerçekten bu işi yapmak isteyen. gelsin. O O yüzden. O O yüzden. O şöyle kurulda olamayacak bir şey etmemi evet, istedi. Kuruldan komple mi konu ettiyor? Nedeni evet. ne? Onu söylemedi biz ya, onu. Ya. Söylemedi. ya o gün böyle bir Adil'le olan tartışma, ya ben hani şey yapmadım üzerine gitmedim. De, adil'le olan tartışmaların sonucunda hani ben olmak istemiyorum dedi. Yani tamam. böyle gidecekse olmak istemiyorum tamam. dedi. Söylediği tek şey bu. Kentat tamam. olmayacak. Ama tamam. ondan sonra bir şey mi tartışıldı? Hiç bilmiyorum. Sonra. Çünkü toplantıdan sonra görüşmedim Cemille. Sadece beni aradı. Yani Hı. Ben Hı. onunla tamam. konuştuğumda imajını e eklemek için bir sorun yoktu. Tamam ekle dedi. Ondan evet, sonra olmuş olan şey. İşte seninle konuştuğum gün beni aradı. Ha. Yani çıkıyorum Yok. olmayacağım diye. Peki. Anladım. Tamam, tamam. bak zaman. Ok ok sorun Yani zaten yani, yani hayızsızdı iş. Şey <gülüyor> zaten i̇şte. fazladan insan tutmuyoruz. Genelde. İş bölümü. İş bölümü. Yani bu şey bu karar verilen şeyleri kim yapacak? Şey, şey şimdi toplantıdaki gündemin <gülüyor> <deri> belirleme. <gülüyor> noktasına ne zaman geliyoruz? Evet, son noktası Aa, da abi. O güne kadar yapılan tartışmaların evet. üzerinden bunları şey oraya çıkıyor. nasıl tartışalım? Hangisi de tartışacağız? Nelere geçeceğiz? Atıyorum ya. oynama mı olur bu? Tartışma mı olur bu? Onları koyacağız yani aslında. Aynı şeyleri konuşacağız. Şimdi, yani ben... Aslında yani müstemelen şimdiden bir takım şeyleri söylemeye başladık. Hani bunu meclise soralım. Onları şimdiden bir liste deriz. Yani hmm. o noktada büyük bir, bir, bir şey çıkar. Onu gündem haline getiririz Aynen. yani. O sorun değil. Onu yaparız. Sen şey, iyi soracağım. Şimdi mesela konuşmadığımız ne var? I mesela gentrification konusu orada konuşuldu, hani yok diye burada onu atladık ama o konuda meclisin ta kurulun tavrı ne? Ne yapacak yani? Girdik ya, girecek o kız. Az... Ya gideceğiz ya, abi. Ya, yani ya, ben ya, ben ara verelim. Şey ara verelim abi. Toplantıları sosarmış. Hayır, bak gentrification'i konuşmayalım. Bir tip konularda onun tavrının ne olacağını konuşalım. Yani bu önemli bir şey. Çünkü şimdi Mesela bu, örnek bir... Yani ne, bunu, ne, ne gibi bir şeyde tavır almamız gerekiyor? Demin dedik de mesela... E, belediye heykel satın almak istiyor. Ha. Ne yapacağız? Belediye Gentiltration ile ilgili sorun yaşıyor. Sanatçılar şöyle ne yapacağız? Sanatçılar için şurada bir tane bina önerildi. Dediler ki o binaya hadi atölye şey yapalım, ne yapacağız? Bu tip karar alma mekanizmalarında kurulun görevi ne? Burada evet. şey önerebilirim, o ee, arada. Yani şimdi orada işte, daha Başkan'ın mesela söyledi. Size bir yer veririm dedi. Evet. Yer verecekti. Onların hmm. istediğimiz kadar yer isteyeceğiz. Ve dedi ki de, bana yöntemi belirleyin dedi. Evet, evet Orası öyle. nasıl işleyecek? Şimdi tamam. Ama tamam. şunu bir şey... Yani biz ona karar vericek. verdik. Biz evet. aslında... Okey işte, bunu diyorum yani. Biz kurumun bir de... karar de... vermiş olduğumuz. Tamam. Biz bir sivil topluluğuyuz. Tabii ki siyasi olan alana baskı biçimi olarak sivil topluluğu ne yapması gerekiyorsa onu yapacağız. Yani o konuda da hemfikir isek tabii ki evet. yani, hani Kadıköy'de olabilecek herhangi bir şeye siyasi baskı aracı olarak biz bu durumu kullanacağız. Yani sanatçıları, uyarı bilmem çoyu Hı -hı. bir şey oluşurken ederken bu durumu kullanacak mıyız aslında? Ben evet. evet. hangi biçimde kullanacağını... Şimdi kullanacağız, şurada yani. benim e, anlaşmaya çalıştığım nokta şu. E, gentrification bir tespit. Bir durum. Tamam. İşte o, bir... Sanatçıların atölye ihtiyacı olması bir durum. Şimdi bizim aslında ana hedefleri doğru belirlememiz lazım ki... E, ...bu tip durumlarla ilgili nasıl bir yol alacağımızı bilelim. Hı hı. Yani mesela... E, şeyleri anlamamız lazım. Yani belediyenin kaynakları sınırsız değil. İnsanların kaynakları sınırsız değil. Doğru dengeli bir şeyler kurmak lazım. Ha, bunların hepsine katılıyorum. Onları yapalım ama bu şey kelimeyi bile söyleyemiyorum. Neyse soyulaşma Yani soyulaşma hikayesi ilk bu mahallede sorulduğu yaratıklardan bir tanesiymiş Bir de ilk yazılında yazıldığı yani o anlamıyla yazıldığı şeylerden bir tanesi bir tanesi şu yani ilk mahallede yani soyunlaşma diye kelime atölyeler <gülüyor> sanatçılar Muhanne'yi soyunlaştırıyor mu sorusu Don Kişok sosyal merkezi üzerinden sorulan absürt bir soruydu tamam. yani, tamamen absürt bir soru. <gülüyor> ee, soru bir taraftan aslında bana sorarsan çünkü kendiliğinden oluşmuş bir dilim durumdu buradaki atölyelerin yereldeki güçlerini ve kendi yaşam güçlerini az çok biliyor, e, biliyorum bir soyunlaşmadan değil de biraz bir kenara itilmiş bir sert kenara itilmiş hayatlar gibi evet. bir, bir, bir şeydi ve bunu da sorarken de yine tamamen mülkiyetin olmadığı bir yerden soyunlaşmayı soruyorsan ben başka bir şeye eriyorum evet. evet. yani hani, o soyunlaşma hikayesinin ne olduğunu Herhangi bir manipülasyon biçimi olarak değil de ne olduğunu bilmek istiyorum. Evet, güzel. Tamam, ben de yani şeyi Bunu söyleyeyim. bilelim ve bunun üzerinden onun o olup olmadığına ya da bir şey olabileceksek taraf ya da taraf etmek için bir mücadele biçimi oluşturacaksa da bunu o biçimiyle oluşturalım. Yani ben bir cevap verebilirim. İşte oluyor. buraya düzenlenecek olan şey, şey, yazdık ya basın açıklaması hatırlıyordunuz. <Gülüyor> buraya bir gezi düzenlenecek diye. Turistik gezi, o mesela bir şeydi bence hani, senin şöyleştırma nedir sorunun altına girebilecek bir örnektir. Ama şöyle bir şey de, de, demek istiyordum, tabii ki o öyle bir şeyin içine girmek istiyordum. Biz mesela yaklaşık iki buçuk yıldır, burada ilk toplandığımız şeylerden bir tanesi de o. dört tanışalım ya dedim, beraber bir okum studio yapabilir miyiz, atölyelere şey açabilir miyiz? Aslında şey, sorumuz da şuydu, yani sanatçının kendi iç din dünyasındaki e, sokakla yabancılaşmasını sorgulamak üzere kuruluydu. Yani bunu yapmak istemeyiz. Ve sokağa çıkmak, yani sokakta bir şeyler yapmak gibi bir şey. Yani sevgi açmak, sokakta bir şeyler koymak gibi bunu da daha e, önce tartıştık. Mesela ben onu yapmaya da iki, iki buçuk yıllık bir tartışma işe... Onu yani ...görünür olmak için yaptığım biçim, bir biçimi, görünür yapmak için yaptığım bir biçimi... ...birden biz bunu yaptığımızda burası soyulaşır mı, burası başka bir şey olur. Burası döndü, döndü yani. Çocuk biraz hamur başkalaştı. Ama en son bütün bu şey tartışmaların hepsine elimden geldiği kadar gittiğimde de... ...şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Biz başkalaştırmayı çok seviyoruz. Başkasının projesini alıp başkalaştırmayı ya inanılmaz bayılıyoruz. Halbuki o başkayı da yapabilirdin ama benim projemi ya da sizin herhangi bir şeyinizi alıp başkalaştırabilme şey. Sanat bunun en fazla şey oluyor. Yani Sanatçı'nın dediğinde önüne bir şey koyduğunda onu başkalaştırma güdüsü her zaman cesareti yüksek olan kişidir zaten. Oradan kendi çıkışını buluyor diye düşünüyorum. Ee, düşünüyor yani Mesela bunların hepsinin bu mahalleyle olan ilişkileri ya da şeyleri nasıl olacak bunu kent olarak düşündüğümüzdeki Kadıköy Meclisi diyorduk. diyoruz. Kent olarak da mesela şeyin söyledi, söylediği heykel hikayesine, hikayesine <gülüyor> mesela onun dikta olan kısmı ya da olmayan kısmı nasıl yorumlanırsa bilmiyorum ama köyün birisine götürüp bir heykel bıraktığında <gülüyor> 10 yıl o köye gidip o heykelin o insanların üzerinde yarattığı etkileri, yaratıp şeyleri, kültürel olarak şey olarak okuyabilirim. Yani bir yere bir şey koymak onun aynı zamanda yaşantan etkileri üzerine de bir kültür oluşturur yani hani Biz burada işte atıyorum yani bir taraftan da ben kendimi geri çekerken belediye Mural İstanbul'da zaten Kadıköy'ün duvarlarının hepsini boyuyor. Biz burada abi biraz daha kendimizi saplayalım, daha da gözükmeyelim, burası şey oluyor. Yani hani o aromanda bir gerilimin de içindeyiz. Yani o durumun ne yani söyleyeceğiz? herkesin kendine özgü bir fikri var. Bunun, yani e, aman saklanalım, aman gentrification olmasın diyenler var. Aman hani umumda değil, o hani, olsun ben kendimi açığa çıkarmak Ben bir kültür yani. oluşuyor yani, diye bir, şey bir şey ki yok. bazen çok problemli bir durum. Yani ben bana kalırsa buradaki kurum... Bu konuda e, net fikirlerden uzak durmalı. Sadece bu olayı gözlemlemeli ve buradaki hani bağ olan toplamın e, şeylerin nasıl sürdüğü. ben Aa. deminki yaklaşımı söyleyeceğim. Heykel dedik ya kurul seçilmesi. Cemeteri gibi konularda da buna özel bir kurul kurulmasını. Ve kişileri tavsiye edebiliriz. Yani öyle kurul kurulabilir Başka bir şey değil miyiz? Şey, yani, yani, evet, yani belediye diyor. diyor ki kardeşim bu konuda fikrimiz denedi. Bize sordu. Evet. Biz de meclise <gülüyor> sorduk. Biraz tartışıldı. Biz dedik ki abi bu konuda akademik çalışma yapan insanlar var. Tamam mı? Şunlar, şunlar, şunlar. şunlar. Biz bunları biliyoruz. Burada da lokal olarak bununla ilgilen sanatçılar var. Bunlar, bir bunlar, bir, bunlar. bunlar. Insanlar Buyurun abi bu insanlardan kurul kurul. Takılın yani. yani. Genel yani olarak her tepkimi CEO'du zaman. O zaman, Bilimsel e, bir tepki. Benimsel tepki her hafta her şeyleri e, öderi kurulumu şey Ama e, yalnız e, şöyle bir şey önereceğim. Öderi kurullarında da ya hani birtakım şeylerde hani bir sanatçı değerlendirme kurulu hepimiz network var fakat bu tür özellikle hassas konularda açık bir çağrı verip böyle insanlar arıyoruz. E, Demek ki de belli miktar yani, lazım. Okay, tamam işte biz belediye bunu da söylüyorsun. Diyeceğiz ki evet. ama ben şunu söylemek Bir Dik tartışma olur, platformları oluştur. E, üçe önceden duyurusunu yap kurum deniz evet. mesela, yeterli mesela. falan. Şuan da söyleyeyim mi, belediyenin şeyine de etmek lazım, bu e, sanat merkezlerinin şeyini... Kültür merkezleri mi? Kültür Niye? Nasıl? E, Niye? Zaten Niye? Olsan, Neden? Kültür merkezleri Kültür merkezleri yapılan şeyleri de yine bizim merkezleri mi? Neden? Bizim Niye konusun konusunu de da isteyebiliriz. Ha kontrol ünlü olması değil fakat bizim oraları proje önerebilmemiz önemli. Kurul da lazım. Tamam okey, bence mesela Aynen. belediye bunu diyorsa, doğru mesela böyle bir şey diyorsa belediye, ben bunun için bir desteğe ihtiyacım var şu hmm. kurdaki şey için. E, ya kurul, ya yöntem önermemiz lazım, ya. yöntem de önerebiliriz, yani deriz ki... Yok yöntem olarak da her şey önerdi ver aslında belediye önerdi. Başka, şey Rul önerdi bir şey vardı. Bir şey diyeceğim, Tabii ki onu, belki de onu diyeceğim. Belki de onu <Gülüyor> diyeceğim. Belediyenin yönettiği bir yöntem var. Mesela burada TAK'ta yaptıkları bir proje var. köyü tasarlıyoruz, kadi tasar. Kadıköy'ün marka haline getiriyoruz filan şeyinde. <Gülüyor> Biz bir kurul oluşturuyoruz arkadaşlar, bu kuruldan da buradaki mahallede olan atölyeler ya da Kadıköy'de atölyesi olan <gülüyor> arkadaşların da bir kişinin bu kurulun içerisinde olmasını istiyoruz. Evet. Bu aslında belediye'nin bir yöntem. Tamam. Aslında bütün hikaye aslında biz biraz geç kalmışız, belediye birkaç yöntem belirlemiş yani hani o yöntemleri <gülüyor> de kabul edebiliriz ya da... Onları yapabiliriz, yapabiliriz. fakat yapabileceğimiz başka şeyler var, kurul oluşturmak ve danışma şeyi oluşturmak bir çözüm. Başka bir çözüm de tek başımıza e, veremeyeceğimiz bir takım projeleri grup halinde organize edip vermek. Mesela bir sanat programı yapmak istiyoruz. Lokal e, bu sanat evlerinde bu şey mahallede hmm. olan yerlerde. Kozde falan da var bir tane. Hmm. Böyle bir program önermek istiyoruz. Grup halinde bunlara karar verdik. Lütfen bize hmm. belli bir sayıda hmm. yer açar tamam, mısınız diyor. Şahsen olarak ben buna karşıyım bak. Nedenini de söyleyeceğim. Ee, Neden? Bunu önermek yerine bunun protokolüne hazır. Meclise sunmak isteyen toplağısı önersin diyelim diyorum. Yani model önerme de o. Yani <gülüyor> diyoruz ki bak kardeşim konu program önerme hakkın var. Hayır zaten benim söylediğimde yani Biz de önerebiliriz. Yani ha, ya doğru, ben, ben şunu ben söylüyorum, söylüyorum biz, hafta, yani biz şu kadarlık işte mesela 5 sergilik bir yer almak istiyoruz ve biz bunu organize edeceğiz. Organize etme zaten şu şekilde olacak. Biz açacağız onu bütün meclise. Başvuru lütfen. Hayır, hayır. Mecliste kendi başvurusunu sıfırdan yapıp birbiriyle yarışabilsin. Yani bak, ben Kozi'ye, biz üçümüz toplamıp Kozi'ye beş tane bir şey önerelim. Ama başka bir beş kişi de meclisten önersin. Öbürü de önerse Biz kurul olarak öneri mekanizması ile ilgili bir yapıyı kurmamız lazım. Evet yani o ki yüz kişiden Allah'ın izberi bir kişiye ya da bir şey belediyeye ileten bir iletken gibi olmamız gerekiyor. Yani Kararlılık olabilirsin, gruplar ol da çıksın, biz onları iletelim. O şey. Yoksa bir şey. Sen hemen. Bunların hepsi aynı kurulda ha. dönecek. O seçilen kurulda dönecek. dönecek. Ya ya da yani evet. otomasyonu yazacağız canım? Yani şu formu doldurun, şuraya yollayın diyeceğiz. Yok diyecekler. Yani ya da bir takım mesela şablonlar oluşturacağız onun. Aynen için. öyle Aa, ya. Tamam. <gülüyor> Süper yani. Onunla ilgili şey vardı. Bu Taysin dediğin devamında konuşulan o gün o CKHM ile ilgili falan mesela. İşte belediye başkanı şey demişti o gün. Bizim zaten CKHM'de bir dükkan var. Yani burayı açalım ve işte ürünleri koyalım. Hı. Yani eee ama orada ben şeyin ne kadar samimi olduğunu bilmiyorum. Hani TAK'a dahil olun ya da kurullara dahil olun, sizden bir kişi de dahil olsun. olayın ne kadar e, laf ha, şimdi zaten olduğunu bilmiyorum. Bunu da şöyle yani yapmamız lazım. Dahi kurmamız sonra eklemek lazım. Yani, tutmamız, şey lazım. yani kendim, o tarz bir kurulla bizim biraz önce söylediğimiz şey oldu aslında. Belediyenin herhangi bir konuda alacağı bir kurulla biz de... Sanat sanat meclisinden bir kişi yani bir kişi, bir de oradaki e, kent meclisinden, bir yani meclisinden, şeyin kendisinden, mahalle meclisinden ya da kendi Bir de o gün e, mesela, bu Evro peşterelerinin düştüğü Bir not şeydi. E, bize bir dosya getirecekseniz, hani herhangi bir şekilde. Yani bunun yöntemi nasıl olacak? biz belediyenin ne şekilde dosyalar vereceğiz bilmiyorum ama bize bir dosya getirecekseniz dosyalar prosedür içersin. Yani. Biz Ama o dosyaların önce. önce siyasi evet, çok yani e, o, o, bunu, siyasi bunu baskı olarak hani. yaptırabiliriz diye düşünüyorum. Siyaset biraz öyle bir şeydir. Hmm. Bazı şeyleri siyasi baskı olarak yani bir dosyamız varsa toplamda meclis öyle bir şey şey yapabiliyorsa genel bir bürokratik kuraldan çok siyasi kurallar daha evet. sonuçları alabiliyor. Mesela şu anki durumda işte e, yer değirmeyene işte kiraları dengelemek için diyor bir iki tane ya da bir tane yer bulalım. Orada atölyeler olsun. Evet, evet. İlk ihtiyaçları orada giderilsin ama biz de heykel atölyeleri olarak şöyle bir şey istiyoruz. Bize de büyük işleri çalışacağımız bir atölye olsun evet. gibi bir şey. Bunlar siyasi baskılar içerisinde. Diyor, ben, demek istediğim ben, şey, yani onların istediği prosedür yani. prosedürleri de sunalım. Formatı, yani formata çok gireriz, var. çok da şey değil yani. Sonuçta burada niyet önemli. Onlar her şey her formatı. Yazık o ama format dedikleri o ya amaç yöntem, onların belirli bir şekilde o karar verilmek için ihtiyaçları olan bilgiler. Evet. Ya onlar çok standart şeyler. Başımı kaçırdığım için soruyorum. Şimdi biz mesela her ayın ilk Pazartesi şey yapacağız toplantı. Genel herkes Pazartesi günü. Bir tane berehdiyeli olan toplantıyı. Haftaya olacak? gelecekler. Hayır hayır. Mesela, ha, biz e, bizim kurul belediye ile toplantı diyaloğunu nasıl dönüşecek? Haftaya belediyeden biri gelecek. Biri o gelecek. ayrı. Tamam onunla konuşalım şimdi. Onunla, ha, onlarla konuşalım. Yani. Yani. Ben şeyi önerecektim. Biz gidip bir randevu alalım belediye başkanından bir noktada diyecektim. Beylik başkanı zaten gelmeyecek. Beylik başkanı değil mi? lazım, her şeye böyle. Evet, yani daha hayır. Benim, ya, yani Beylik başkanı yapacağımız şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Abi ne güzel oldu proje. Ailenin muhabbet. Orada kararla varla ilgili bir şey olacağını ben hiç zannetmiyorum. Hı hı. Yani Beylik başkanı oturup ikramımızı yediren bir şey olmaz zannetmiyorum. Yok ya hayır, sadece biz varız diye göstermek. Ha işte, onun Bye. için zaten o, yani biri geldiği zaman zaten buradaki dönen diyalog türünü. Neler konuşulduğunu, nasıl konuşulduğunu gördüğün zaman ona aktarılacak zaten? Yani buradaki hikaye bakın, bizim şimdi önemli maddeyi atladık aslında. Yani konuştuk ama atladık. E, temsiliyet sorununu doğru çözmemiz her şeyden öndür. Yani biz gerçekten şu anda kendi kendimize eliniyor muyuz? Yoksa gerçekten biz bir atölye diyorum. Temsil ediyor muyuz sorusunu kendimize önce inandırmamız lazım. Sonra insanlara inandırmamız lazım. ...ki onlar zaten ondan sonra otomatik çözdürür. Yani belediye bizi ciddiye almasa da... E, ...biz gerçekten 300 kişi olarak ciddi ciddi duran bir ekip olduğumuzda... ...herkes ciddiye alır zaten. Almak Öyle zorunda kalacaksın zaten maç O şekilde olacak bu iş. 5 dakika ara vermez Tabii. Yani şunu söyleyeceğim... Biz bir sonraki toplantıya 200 kişi geldiği zaman temsil ediliyor mu olacağız, hani diyoruz ya çağıralım insanları. Biz geçici bir kuruluz. Aslında Biz doğru. geçici bir kuruluz ve... şunu söylüyorum yani. Ee, şu andaki geçici kurulun aldığı kararlar, hı hı. geçici kurul kendini yine de temsil ediyor. Temsil ediyor. Çabalaması evet. lazım. Evet. ki. Evet. Dolayısıyla bizim, demek ki önümüzdeki bir ay içerisinde, bir ay dedik Bir Toplantı. ay, evet, Mart, 2 Güzel, 2 Mart'a kadar burada yapılan konuşmaları kendi arkadaşlarımıza bildiğimiz ya da ilgilenemeyecek sanatçılara birebir aktarıyor olmamız lazım. Evet, onu katılıyorum. Ha, yani duyurmak, yani şey koyduk kaydı bilmem ne oldu falan değil şu ses kaydını koyduk ya Arkay Borga 3 tane ilgilenen arkadaşınızı abi bir dinle. Bak hani biraz farklı konuşmaya çalışıyoruz sen de dinle, şey yapalım yani hani bunu büyütelim. Ya. biraz heyecanlanmaları ve çünkü şöyle düşün abi. Orada toplantının Bilmiyorum ortasında söylüyorum. biri çıkıp gitti, hatırlıyor musunuz? Evet. Ve ben üzüldüm. Yani çünkü ben de o anda çıkıp gitme refleksindeydim. Yani ve bir sürü kişi çıkıp gitti. Gelgellerine bir sürü o reftekse. Niye? Abi söyleyin neden o reftekse? Biliyorsunuz siz Hı. önceki hikayeleri biliyorsunuz. Söyleyin ya. Yani. Neden gelmek istemiyorlar böyle toplantılara? Yani temel nedeni şey hissetmiyor. Hani yararlı bulmuyor kendisinin varlığı da hani bir şey değiştirmeyeceğine inanıyor. Birincisi inanmadan istediğinize. İkincisi ya bir şey iyi bir şey bence. İnsanlara sorumluluk yüklemek her zaman şeyi arttırıyor. Ben onu farkındayım. Yani de onu yapmalıyız. Yani bu işin biraz ego tarafı var bence. Bütün bu şeylerin beslemek gerekiyor bu pozitif anlamda. Yani birlikte çalışmadan biz nasıl şurada bir mutlu oluyoruz değil mi? Bir enerji alıyoruz. Bunu bütün insanlar hissederse bu artacaktır, keyif alacaktır yaptığı işte. Bir de bir şeylerin Öbür olduğunu türlü, görme hikayesi. Hani bir sanatçı sorumluluğuyla geliyor <gülüyor> ama... Ya Bir de bir şeylerin olduğunu görme hikayesi, gelin sadece saat, iki tabii. saat, üç saat kurulması bir olur, şeylerin oluşması. Olurmalı olur, bence. Evet. Meclisin için evet. e, mesela şu konuda kimler gelmek istiyor? Yani belki bir, bir takım yani. projede, yani Bekirson... yapamayız, yapamayız. Yani o şu projelerin belki sorun, senin her şey zaten biz yapmıyoruz altından kalkmıyoruz yani. şey. Siviliyet kısmını meclisin toplanma belgesiyle ilgili. Ama meclis o çalışma grupları da bir şeyler belirlediğinde, hem siviliyet evet. veriyoruz dediğinde ters siviliyeti meclisten alacak. Ama şimdi ne istiyorsun şimdi bak. Şimdi toplantı, bizimde ne olacağını tahmin ediyorsun? Bu toplantıda şu olacak. Kardeşim bugüne kadar meclis seçilmiş, bizim haberimiz yoktu hemen meclis seçelim olmayacak mı? Biz Her toplantıda aynı şeyi yaşamadık mı? Ha Şimdi. Yani Oğlum, ilk şey bu ilk tepki topu, bu hemen hemen kurul seçelim olacak şimdi yani aynı hikaye bir beş kere yaşayacağız belirip seviye gelene kadar Tamam yani bu ilk kez yaşanmadı değil mi yani, yani önceden de bir kurullar oluştu aynı şekilde yapıldı yine yapmayacak e, yani gidenler ri yaşayacağız bir, beş defa ya da akarsız niye yapıyoruz bu sorun çözüldü aslında yani evet. geçti demem de çözüldü biliyorum, biliyorum ama yine yaşarız aslında yaşamak sorun değil şu soruyu sorabiliriz, hakkımız var ama yani. Tamam yani öyleyse şey yani bu zaten şey bir kurul değil. Yani bizim varlığımızdan şahsen şikayet mi ediyorsunuz? Bir bir şey deme şeyimiz var yani. Yani, yani şunu diyorum. Şeyleri, soktuğumuz zaman hani hakikaten belirli bir kalabalığı toplayabildiğimiz zaman güzel bir eee yani bir isim zaman bir dair turu bildiğimiz bir yerde olduğu zaman yani emin olun biraz bir daha. Bir zor yaşayacağız yani. Son toplantıda en çok tartıştığımız en kritik noktalardan biri neydi biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Kurul bugün seçilsin bir sonra duyuru yapılsın. Hı -hı. Ve o gün ilk kez gelenlerin hepsi duyuru yapılsın dedi. Evet. Doğru. Biz de ben bir de öncekinde geldim. duyuru yapılsın demiştik. Ben yani. demedim o gün ilk kez oradan değil mi? O öyle mi bravo. Tamam, yani. Biz Bizim açımız biliyorsun. öyle dedi. Ya, arkamdaki sıradaki insanların çoğu evet. daha ciddi. De ve hepimiz bugün yapın kapatın artık. Tamam, tamam şey o zaman stresi hissetmişler ya, oradaki Yok, yani oradaki. Şey. Yani. Evet. çünkü ben şunu demek istiyorum. Yani bu süreç tekrar kay kayıt almamızın en önemli yararlarından biri. Kardeşim bir dinleyin. Dolayısıyla toplantıya gelmeden önce burada konuşulanları bir dinleyin ne döndüğünü, çünkü bu tekrarlanacak. Dolayısıyla bizim temsiliyeti orada, insanlara evet siz bizi temsil ediyorsunuz demekten ibaret bir şey olmadığını, senin başka dediğin hani yüz yüze görüşme dediğimiz hikaye. Dolayısıyla bu şurada konuşulanların aslında bizim burada konuştuğumuz fikirleri hafta içi çevremizlikle soruyormuz lazım. Bak kardeşim bir şey kurduk, kurduk, uydurduktan başladık ve ciddi ilerlemeye çalışıyoruz, adam gibi bir şey yapmaya çalışıyoruz dandik olmasını istiyoruz. Zaten öyle olursa hepimiz kaçarız hep beraber. Öyle yani şey olmasın diye mücadele veriyoruz. Hani sen de bir şey söyle. Ne diyorsun yani? Ne yapalım? Aa. Ne konuşalım diye çevremizdekilerden. Ama yapmamız lazım ama aynı zamanda blokta bunlar taşlı diye koyup e-mail adresi verip lütfen fikirlerinizi iletin. Sadece bizim çevremiz, bizim arkadaşlarımız. Evet, Açık okay. biçimde. Tamam, o o o tamam. Ona zaten lafım yok. Onu zaten yapacağız. O en kolay. Ama birebir iletişimle ufak tefek iknalara başlamamız lazım. Orası, orası da olacaktır zaten ama. Yani dini duydukça bir, bir diyecek daha evet. ne yaptınız? Yani şimdi bir daha hiç soranlar oluyor bazen. Yani bir de geçen hafta... Yok yok, ben size kendime söylüyorum. Bir hafta mesela o işe karışmak istediği şeydi, çoğu insan yok Mesela bir tek ikimiz vardı, e, önceki kurumdan. Onu söylemenin sebebi topu? aslında şey dedi. Mesela bu... Bir şey geldi, biraz önce konuştuk bir şey geldi, işte soydulaştırma geldi ve birden üzerimize yapıştı. Evet. E, biz ise aslında bir kültür oluşturmak istiyoruz evet. yola çıkarak evet. görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü var olanı kaldırıp kendimize yapıştırdığımızda e, aynı organiklikte sonuçlar yaşamasak bile manipülasyon sonucu yönlendirmelerle evet. aynı yerlere çıkacağız. Evet. Ama biz burada yaşıyoruz ve biz burada bir kültür ve biçim Oluşturacağız bu kentin içerisinde, e, yerel yönetimiyle de ilişkili olacağız, sanatçısıyla da ilişkili olacağız, yüzyıl arası sanat ahlarıyla da ilişkili olacağız. Bilmem ben yani aslında yaptığımız şeyi, bireysel anlamda kendimize yaptığımız şeyi samimi bir şekilde bir topluluğa, topluluğa yayıp o topluluğun da genişliğini sürekli, genişliğini genişleme kısmını sürekli açık tutarak devam edeceğiz gibi bir, ee, bitim olarak görüyorum hazır olan bir şablonu oluşturup buraya yapıştırırsak da e, yapıştırırsak da var olan kuralların içerisinde kalırız diye düşünüyorum o zaman ben mahalleden yana tavır şey, şey yaparım sanatçıları mahallede istemiyoruz mahallemizden gidin? Falanları falanlara oynarım yani. E, açıkça belli değil yani. miyiz olacak yani. mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Sessizliği> <gülüyor> tercih edersen hayatını şey tercih ederim yani. Aynen. Bence acele etmeye gerek yok ya O zaten şey yani manifesto dediğimiz şey şu an biraz şey. Ee... Yani manifestoyu. Bayağı Bayağı bir, şey, işte. şey, ya bir, manifoz, değil gibi geliyor bana manifest ya manifesti yapacak hı. bir gün de değiliz biz bir kurum oluşturmaya çalışıyoruz anla yani bakalım ya da en azından mesela yazdığımız şeyleri hani İngilizce de mi yazmalıyız yani Anca çünkü burada gerektiğin. çok ciddi sayılar var ama yani, ama yani, ya, yani o, ha şöyle söyleyeyim Türkçe bilmeyen ha. ama burada atölyeleri olan çok ciddi bir sayı var yani. var, ciddi, var mı ciddi ya tiyatrolarda çok fazla var, yani? var Doktoral studiyolarında çok fazla. Birkaç yani. Yani. yani aslında biz burada İngilizce de yazabiliyorsak, tekrar detay noktasına gelirsek, biz sadece bir konuya dikkat çeken bir kurul mu kalalım? Hayır, tek yoksa... konu değil işte. amaç yani şey, o zaten. Çok şey, şey, çıkıp konu şey, daha sağlam çıkıyor. Sadece var hayır, olan hayır. bir şey. Olay sadece yer, yer değil. Bayağı uygulama üreten. O zaman tarihçili yapı, yapı uygusu çıkıyor. Yani. Evet. evet, evet. evet. Tabi yani. tabi Ya Ali yani zaten... geçen hafta söylediklerini unutmamak lazım o anlamda. Yani hani buranın mekanizmasına dair birçok şey söyledi yani. Ya bir şey ya ben şu kuruldu olmasam, böyle bir kuruldu kurulduğunu duysam, hiçbir kim olmasa yine saçma sapan birileri toplanmış, saçma sapan işler yapıyor diye düşünüyorum yani. O Onun için o de öyle sen ilişkilerin oluşması lazım. Evet. Yani ben bu duyuruyu yani. online duysam da yani. aynı şeyi söylerim. Gazetede görsem de aynı şeyi söylerim. İçerik içeri, içeriği içeri, görürsem konuşurken söylerken şey. aynı öyle şey yani. yani evet. dinleyen biri şu mu? dinleyen biri en azından biraz daha ciddi olmaya çalıştığımızı, işi ciddiye aldığımızı anlar. Ama dinlemiyorsa bunu onu şey yapması biraz zor. O yüzden bizim en azından önce çevremizdeki 3-5 kişiyle başlayarak bir şey oluşturmamız lazım. Şu şeyi hatırlayın. Toplantıda o seçilmeme, yani o gün seçilme kararının alınması neydi? Hani haftaya seçelim dediğinde 5-10 kişinin yok yok yok hadi yapalım falan demesi. Yani o sessiz çoğunluğun bir anda refleks verip diğer uzatma şeyini durdurma alanı çok önemli bir an. Zaten meşruiyeti de o belirliyor abi. Yani hayır bu meclis, bu kurul meşru değil. Bir daha seçelim bir dediği zaman abi dur yeni geldin bir solukla. Hani biraz dinle falan filan ondan sonra. Bunları söyle demesi lazım. Oradaki topluluğun demesi gerekiyor. O yüzden bir anda iki bin kişiye çıkmak hiç sağlıklı değil. Bunu da söyleyeyim yani. İnanılmaz İyi Öyle değil. de olmayacak. Tamam. Yani. Okey. İkisiye yani bir şekilde. Ee, şeyi ufak ufak doğru şekilde ilerlememiz lazım. O yüzden hani güvendiğiniz bir insan var. Ben, benden çok daha ciddi bir sürü şey konuşabilecek insanlar tanıyor. Ben de olarak... tanıyorum. Hatta o toplantıda da oradaydı. Keşke ben diyorum ki bunu önerseydim de öyleydi. Ekleseydim çünkü ben de öyle eklendim yani öyle de olabilir ama şey yok yani Ya zaten olsun. ay ay buradaki görev dönüşüm olarak yapacağımız şey Önemli olan yapıyı düzgün kurmamız ve o şeffaflığı oturttuğumuz zaman Şimdi Peki. ben bir şey deneyeceğim bir konu önemli tak hiç konuşmadık hmm. ee, Tak nedir tam olarak? Tasarım Atölyesi Kadıköy şurada eski özel sineması Yapısı şey, e, Çekül Vakfı e, Kendisinin strateji, ünlü ve belediyenin ortaklaşa kurdu, yani yer. Şeyi biliyorsun aslında... herhalde ama buradaki sanatçılarla geçmişlerini biliyorsun herhalde. Evet biliyorum biliyorum. Yani burada tatsız bir şeyler oldu. Evet. Yani tatlı başlayıp tatsız evet. olan şeyler oldu. Ama o da şeyden de kaynaklanıyor. Yani... Kişisel tavırlardan çok kaynaklanan evet. bir şey bence. Yani Durumdan ve şey de gelmiyor. var. Yani takın ee, sonuçta oraya belediye ve vakıf zaten görünürde bir vakıf yok orada. E, yani var da hani... Sonuçta de üç, dört, yani, evet. yani belediye de o şekilde duruyor. Belediye de hani tamam siz yaparsınız. O yüzden belediye de aktif rol üstlenmiyor. ve yani mekanı sağlıyor. Bir iki kişinin maaşını ödüyor bildiğim kadarıyla. O yani belediyenin yaptığı. E, dolayısıyla şey gibi oluyor. Yani birilerinin yıkılmış bir strateji gibi oluyor aslında. Onlar da kendi doğrularınca toparlamaya çalışıyorlar. Ama o şöyle çok kolay değil. Çünkü zaten oradaki topluluk sanatçı değil. Yani hani öyle de buradaki sanatçı. Ama sanat... zaten sanat iddiası Tamam okey yani. Ama mesela anlamında bir şeyii var önemli. Hani, e, bir şeyler de yapıyorlar, yapıyorlar. Yani de, Güzel şeyler de yapıyorlar, o belki de gereksiz şeyler de. Evet, Öyle hepsi var yani. O tabii sen yani İlim şey olarak var. değerlendirirsen şey şey Türkiye'de bir sürü şeyin e, para yatırılmış, yapılmış girişimler arasında takın e, yatırılan para performansının yüksektir. Yani takışmışsa burada yapılan herhangi bir çalışmanın toplum tarafından "Oo süper oldu." diye bir tepkis alınması ihtimali Şeyde, çok düşük? Ben yani. oradaki şeyde, şeyde sadece ta kendisini doğru tanımladığında, belediye başkanı kendisine de söyledi, takta da, da Doğru kendini tanımladığında herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Aslında bütün problem ta kendini tanımlandı. Takın kendisini tanımlamamasının temel sebeplerini söyleyeyim. Bütün şu an kurulumuz oluşan kurul bir şekilde dekleri olup şey olduğunda iki yıl sonra takın kentsel stratejist... Projesi olarak imzalanacak ya da bilmem ne olacak öyle bir şeyler evet. var. Tak, onun üzerine kendini kurduğu için kendini tam net şey yapmıyor. Çünkü Çekil da yarın Kadıköy Yeldeğirmeni'nde olan her şeyi, şeyin başlangıcına kendisini koyacaktır. Yani Hı -hı. o başlangıçlarda kendini koymak ve başka bir yere başka bir kente gittiğinde onu sivil olarak ve şey olarak kurup yeni bir döngü yaratıyor. Burada yerelde bir şey, cevap buldu ama atıyorum Samsun'da bulmayacak ama orada yine bir para atacak ya da yine bir tanı takacak bilmem ne olacak. Onlar da sistemin şeyleri ama TAP kendisini tanımlama olarak doğru koymuyor. Aslında evet. TAP kendisini tanımlama olarak doğru koyduğunda birçok sorunu çözüyor. Aslında birçok sorunundan bir tanesi şu belediye. Kamu alanıdır. Sanata yatırım yapma zorunluluğu vardır. Belli bir bütçede sanata yatırım yapma zorunluluğu vardır. Bu sanata yatırım yapma zorunluluğunu e, ihale usulüyle yapmak zorunda kalıyor. Yani yasal düzenlere evet. ihale usulüyle yapmak zorunda kalıyor. İhale usulüyle yaptığında da sanat e, o işi icra eden taşeron pozisyonuna düşüyor. Evet. Yani taşeron pozisyonuna düşüyor. Tak, bu tarz ilişkileri, yani belediye veya yerel anlamdaki ilişkileri, ilişkileri arasında aracı olabilecek biçimde kendini ifade etse ki aslında evet. temel hedefi de o aslında ama hala sürekli gizli kapaklı oynanıyor, onun sebebini bilmiyor. Kensel stratejinin evet. şeyi o, yani evet. gölgesi oluyor. Gölgesi ya da şeyi, onu kurmadığı kurmadığı için, yani niçin ilişkilenmek istiyorsun benimle Hı. diye soru soruyorum adıma, cevabı yok. Evet. Ben de niçin ilişkilermek istiyorsun? Ben de ilişkilerime istemiyorum. E, e, Zaten geliyor, o temel problem oydu yani başını söyledim. Ya burada sanatçı olarak şey hani bir güç yerarsi olacaksa bu sanatçılarda olmadı yani Hı -hı. orada değil yani. Evet, evet. Ama oradaki tavır da böyle bir itilme görüyorsun sürekli. Evet, Ve ben... şey, hani, gelin çünkü her şey ekonomik şey üzerinden gördükleri için ilişkiler üzerinden gördükleri için bizimden oraya ekonomiyle. Yani ne açığımız yani. Ya ben şöyle desem mesela benim takmamın işim çok daha şey net yani. Hani onlar bir şey istiyor, ben bir şey istiyorum. Okey, o zaman bunların kesişiminde iş yapalım. İki taraf da mutlu olsun ve bizim yaptığımız işler özen iki taraf için de işte huzur bir şey erdi. Çünkü ben ya yani onlar biraz fazla beklende çıktıkları zaman ben hani ben bunu yapmam. Yani ben fazla çıktım onlar bunu yapmam. Bir kesip diyor. Hani Sen orada duygusal bir iş katında geçmedik olabildiğince. Tak sadece şey dedi işte meclis kuracak Tak meclisi kurulacak, takı siz yönetin diye toplantılar yaptım. Şöyle i̇şte onlara gittim, kaç para vereceksiniz dedim yani hani meclis kuracaksanız ne kadar maaş alacağımızı konuşarak başlayalım dedim. Bir o evet. oldu böyle. Çünkü gerçekten Hı -hı. çünkü yani bana ben karar vereceğim, sen onu uygulama stratejisini yapacaksın. Na meclis yaptırtamazsın. Ben karar vereceksen, ben yönetiyorum meclis varsa Onu yönetim, ben de ölse nereden ne para giriyor, nasıl çıkıyor bana söyleyeceksin. Ben onun nasıl akacağını belirleyeceğim yani. Dediğim için orda bu tamam, okeyizden gördük ve ondan sonra meclis bir şekilde onların ve geldikleri kişiler devam ediyordur belki bilmiyorum ne oldu. E, neyse ve şu anda mesela işte burada Kodur Dojo yapıyoruz ya çocukları programlarını öğretiyoruz. Tak dedi biz de açmak istiyoruz okey süper dedik. Bir derin geldi başlayacağız yapacağız yine. Yani. Mesela şimdi orada e, bu tip kurumları e, kendi başlarına kendilerini doğru tanımlamalarını beklemek yerine bizim daha kuvvetli durup, onların tanımlanmalarını sağlamamız lazım. Okay. Yani nasıl, e, yani iki tane şey var şimdi konuşmamız gereken. Birisi şey Don Quixot, birisi tak Hı -hı. ve farklı şeyler dolmalar rağmen ikisinin de sanat şey ne ilgisi var. Bunu belirlememiz lazım. Yani bizim bir sonraki toplantıda takın ve Don Quixot'tan kimse şeyler, birlerinin bulunmasını istememiz emir çarmıhımız gerekiyor Bence. Hı. Çünkü onlar da aktörler Hı. sahnedeki yani. İşte bunu da kurgulamamız Özlemci lazım yani. Yüzamt olarak çarmıh. Aktörümüzdeki olmasın ki onlar. Hayır burayı bence Meclise. meclise özellikle gelmesin meclise tabii gelsin meclis. meclis. hanım. Elbette tamam meclise lazım Buraya değil meclise gelmeli lan. Siz zaten gelmemeli bir problem mi Ya, ya özel çarmıh bir şeyimiz değil. Haklısın. Ama işte abi yani biz biraz bir kimlik bir şey oluşturuyorsak Özel çağırsa gelin diyeceğiz. tabii yani ki muhtakal gelin diyeceğiz. Bakın aynısı yani. Ötekiz Don Kişotu. Ve hatta başka <gülüyor> yer varsa yani. Abi <gülüyor> <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu önemli yani. <gülüyor> Bunlar mesela başka birisi var. İşte o, o da aslında temelde yani toplam Kadıköy olduğu için orası konuşulmuyor. Ee, konuşulmuyor. Mesela Don Kişot buradaki sanatçılar ne görüyor? Yani o, oradaki kendi kendine var olan durumu, hala kendi kendine varlığını ve o biçimde yok olmasını ya da var olmasını mı bekleyecekler? Nasıl bir aktör olacaklar? Nedir ya evet. ne değildir? O kültürün bir yerinde gerçekten varlar mı, yoklar mı? Bunların hepsi aslında o, ama ama o binanın sorduğu soru. Evet. O binanın, yok binanın kendisi bu mahallede yaşıyoruz arkadaşlar. Yani, oradan yani oradan geçtiğinde donkiş o Hiçbirinizin gözü değmiyor yani ne ne olup gitti ya da ne, şey olabilir, ne <gülüyor> olup <gülüyor> e, hikayesi üzerinden olan bir taraf oradan öyle bir şey. Yani ben gelip Don Kişok'ta hadi arkadaşlar şunu organize edelim. Don Kişok'tan geldim, tavze edelim. Yani. Don Kişok'tan geldim arkadaşlar şunu e, organize etmek istiyoruz e, de, dediğinde şu an o tamamen burada atölyeler tarafından bana sorarsan tamamen ilgisiz, kendi haline bırakılmış hiçbir şekilde ah, müdahil olmak istemeydi, istemeyen bir kültür olarak bir yan tarafta duruyor ama bir taraftan da var olan yeni dünyanın yeni bir biçimini de söyleyen bir tarafı da var. Biz ya yeni dünya yok. biçimine inanıyor muyuz, inanmıyor muyuz? Yani bir taraftan doğru. Oradaki temel sorunlardan bir tanesi, bir iş yapının e, altyapıya dair verdiği karar mekanizması. Hani orada bir tasarım atölyesini tasarımlar zaman... hareket de ederek değil de hani belediye, hani gene kendi aralarında bir şey koalisyon oluşturduk. Böyle bir şey, e, hani, e, yeni bir yaklaşım aslında bakarsanız. Uzaktan bakınca ilk kurulduğu zaman birin doğuşma gitti ama hakikaten kimliği hani şeyde nasıl diyeyim doğru kaynaklardan beslemiyor ve buradaki tasarımcılara sanat buradaki hani o beyinlere ulaşma konusunda bir sıkıntı yaşadı. Evet. Yani bizim bu anlamdaki şansımız hani biz tam tersi bir yöntem izleyeceğiz hani olan sanatçıları tasarımcıları kafası açan insanları bilir ihtiyaçları ortaya çıkartıp. Bunların belki hani biz de e, e, gözden geçirip ha burada bu kadar heykel var. Burada bu kadar işte şey var. E, burada bu kadar işte şu şöyle sanatçı var. Bunların da ihtiyaçları bunlar bunlar bunlar. Ve ona göre bir e, hani nasıl diyeyim bir yol haritası çizip ya da isteklerimizi ona göre bir belediyeden daha anlamlı şeyle isteyebiliriz. Bir de bakmışız ki yani tak yerine ne bileyim bir tane büyük heykel atölyesi açılması belki daha da mantıklıydı. Evet. Çünkü hani buradaki talep o. En azından öyle yani öyle. Bizi, bizim bunu görebileceğimiz bir alanı yaratmak bu anlamda önemli. Hani kim nerede ne yapıyor ve ne istiyor. Başka, şey ne? başka hangi aktörler var abi? Ben hani takdir şeyi onu kendi kafamdan bildiğimden söylüyorum da. Katiköy'de ne var? Mesela Barış Manço Kültür Merkezi bir aktör. Mümürsün? Belediye. Belediye mesela ama, şey. ama orada içeride birileri yönetiyor. Yok ya, ya şey. onlar aktörlerin kat belediye hani, bağlı bittio gurur yani belediye şey bağlı diyebiliyor. Bu arada son iki dakika ondan sonra istiyorsanız yavaştan kapatıp bu hafta ne yapacağız onu tartış. toplantı edebilir okay. miyim? Tamam. Hı. Hatta şeyi bir, mesela ben o şey toplantısı için şey önermek istiyorum. Bir sonraki meclis için. Ee, şeylerle ilgili başka bir sistemini orada duyuralım. Bu kurullarla ilgili. Yani böyle kurullar kurulursa bunlara katılmak isteyen, bir kişi olmak isteyen insanlar var mı aranızda Varsa şu linklere girip formlarını doldursunlar. Bazıları şey gerekiyor bizim bizden rica etmemiz gerekiyor. Tamam bazıları rica et. Evet ama yani açık olması insanlar. Açık olsun. Ben engellendim, duyu, beni istemediler diye düşünmemeli. Kim metoddan aynı anda uygulamak evet. Türkiye için en doğrusu Peki. arkadaşlar. Bir elde iki otomasyon. İkisi ha. de yani. Çünkü burada önemli olan şey iyi bir seçim yapmak değil abi. Bunu unutmayın yani. Bizim doğru işler yaptığımız önemli değil. Çoğumuzun doğru olduğuna inandığı işleri yapmamız önemli. Evet. Yani Doğru olmak, başarılı olmak kaygısı olmamız gerekiyor. Bir de Sadece olmamız önemli. Işte o yani, evet. bizim değil ya. yani. Meclisin olsun. doğru olduğuna inandığı şekilde ilerlememiz gerekiyor. O kadar yani. Evet. Evet. Bu bölümü i̇şte, ben şey yaparım. Okula görüşürüz bu hafta. Ee, siz gazeteyi gelin. Gazeteyi arayacağım. Ben yaparım. blog... E, Domain yaparım. alacağız. Arkadaşlar herkes bir 5 lira atsın. Hı -hı. Ödünü seni haftada Yok yok ya. direkt mi yani? Tamam, Merkez haftası mı yani? Dört evet, beş kişi Arkadaşlar ya haftayı ben alttan sonra yapsak da yok. Aynen ne hızlı yani. Onu Fazla ben, oldu o zaman, ama neyse. Yok insan. bu zaten şu kaldırıyor. Fazlasıyla evet. kaldırıyor da yani o yüzden tam, neyse. Yok canım ne olacak daha, ben, daha güzel bir şey. Özellikle banka hesabı şey, ötüşürmem e, lazım. E, <gülüyor> ben bir de şuna eklemek istiyorum. Sen de arada konuşmuşum. Ee, Dokumentasyon için e, bu meclis toplantılarında bir tane a adına hani genel bilgilendirme formu oluşturalım. Yazılı Hani isim, Yazılı, yalnız, var. Yazılı da oksana var. Yani yani fiziksel öyle. yapalım, dijitalinde duyuralım, gitsinler bir Google Docs Google formundan doldursun insanlar ya yani. Ya onu yapmıyorlar yani hani gelen insanlardan biri bir etkileşimde olarak hani herkes hani evlenerek şey yapar diyor, ya. hani kartları <gülüyor> isim numara falan yazar. Tamam isteyen o zaman yazsın isteyen formundan doldursun. Bence formu Bu yine de duyuralım. Bu birbirine duyuruyor. çok karışır ama o o eleme... Her toplamını yine formda toplayalım ha, sonuçta evet. değil mi yani aynı şeyi tekrar tekrar almıyor Ne Evet öyle. Çünkü her toplamda tekrar tekrar insanların iletişim bilgilerini alıyoruz yani. Çok gerekli değil mi? Şu ana kadar elimize bir liste var aslında, onları da girebiliriz. Ya, tamam süper, onları dijitalleştirmek lazım. Ya zaten bize, bizim, ha şu önemli, haftaya e, artık buradaki şeyleri, e, mecliste ilk toplanan mailleri duyuruyor olmamız lazım. Yani evet. toplantıyı beklememiz lazım öyle böyle şark konuşuyor. Yani o ayağa kalkıp bize sefer şey, şey yani. yani. biz şey, biz, de ayarlamaya başlıyor dedim onu. Mesela bunun yayınlanması bende kim görmesin. Şey tamam. Dilimiz tam gibimiz şey yapacağız? Ni? Bende geçen videonun işte tam, Bana gitmek istin abi. abi. Burada attığımız fena Hı. değil. Çok iyi değil Hı. ama. Bu proje Kerem eee uh, konuşacak. <gülüyor> Marmar, benim şeyle konuşmamı istiyor musunuz? Sen Zafi da daha sonra mı yapalım sonra? Bence direkt konuş bir tane, seyir direkt başlayın. Tamam. şey söyleyeyim. Sıpanış. Alp babamı geldi. mi ondan biliyorum oraya? Tamam. <gülüyor> <de> ondan biliyorum. Neyse. mi? Neyse. Aa, şimdi evet. ben blok Sergi'yle konuşma Kerem Marmayır konuşacak. Ee, nur basın evet, bülteni. Her şey yapacağım, milki yapacağım. Pardon. Milki yapacağım. Belediye ile ilişki. Milki belediye ile belediyelerle iletişime geçmedim. Yok milki. Domatesdir. Söz vermedim. Tamam. şey için bir dosyam var. bu arada bizim bir genel bilgi dosyası var ya. ya. Söyledim Söyledim Söyledim ya. ya. Söyledim Söyledim Söyledim onun telefon iletişim bilgisini koyabilirseniz hani sizin size bir şey oldu bizim ulaşmamız gerekti e, burada. hayır e, şey yani e, Melike Hanım'ın telefon numarasını hani Eylül e, bunu şöyle yapalım bence şimdi bu ile e, ortak olan liste öyle Oo. ya da böyle e, bu listeyi dijitale geçirelim bence yes please <gülüyor> Melike Öztürk bu arada tamam Melike Öztürk ben yani merak ediyorum, Melide görüşmek üzere. Çağrı ile sen görüşeceksin? OCR'ı mı yapıyorsan? OCR Ay sen mi e görüşeceksin? OCR yapı bir birim var? Her var. Her her var. fotoğrafımı çekip koyarım. <gülüyor> şey bunun Çağrı ile sen mi görüşeceksin? Tamam. E, tamam, ben, ben Toplantı bitince haber ver. Kiminle görüşeceksin? Belediye Özçük. Benle görüştüm. E, evet. Mesaj sana mesaj alırsa Gizli bir <gülüyor> Ya ek, ek toplantılar falan seninle de açıcı bir şey var. kim kim ne yapacağım demiştiniz. Bir iş var da. Benim bir şey. Bir, kim bir şey var mıydı bu hafta yapmayı? Biz, biz bir şey yapmaya... videoyu bana. Herkes ne bir şey yapması bu arada aa, yani. <gülüyor> video sesi biz yükleyeceğiz. İşte Şeyleri arkaibo ile linkini atacağız onu. Ee, Olunca şey yapacağız. Ee, Baba ger. Baba ee, Videoyu ve yükleme. Ee video sesi. ve sesi. Sesini. eee aşkım tamam güzel bir prodüserin bulunması. Duyurma bu yani onu biz ikimiz koylardı evet, kendi kendi çevremizde de aynı çekiliyor. Ha evet. olarak herkes tamam. zaten sonra sonra insanlar vardı yani. Bitti yani mi yani toplantınız arkadaşlar? Yok bir tane şey topmak istiyorum ya, ben. Bir şey de bir değil yani bir işi vardı dur Askerimizle şey istiyorsun. Maske <gülüyor> <müzeyi> kapattı. <gülüyor> Aa! Böyle, böyle.